الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا الأولان هدانا اللهم وما توفيقه وعات صامي الله من الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سلام وحمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وحمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Eûzu billahi's semi'i'l alimi min'ish bika min hemsati'ş şeyatin. Eûzu bika Rabbi en yahaturun bismillahi'r <Gülüyor> rahmani'r rahim. Dersimiz Eyühel Velad, ey oğul başlıklı İmam Gazali Hazretlerimizin nasihatleriyle alakalı olarak devam ediyor. Tabii ben bunu bir iki derste bitiririm dedim ama e, izahsız konuşmak faydadan çok zarar getirir. E, zaten öbür türlü lügat manası verilmek suretiyle geçilecek olsaydı e, tercümelerden de okunulabilir. E, o zaman şerh ve izah gerekmez. Gerekir de Efendim, kitaptan okunmakla bu hasıl olmaz. E, sohbetin de o zaman kitaptan okumaktan farkı kalmaz. Onun için sohbetlerde mutlaka bir ders yapılacağı zaman hakkını vermeye çalışıyoruz. Yani o konunun hakkındaki şehrlerden de biraz malumat vermeye çalışıyoruz. Bazı tabii bir güncel konularda oluyor. İşte ara şey girdi, sürüççe girdi. İki sohbet herhalde, o mübarek geceler günlerle ilgili konuşmak icap etti. Şimdi bu dersleri inşallah birkaç hafta içinde tamam ederiz. Ondan sonra başlarız. Büyük günahlarla ilgili ders veya itikadla ilgili evvela dedim. Evvela itikadla ilgili bir metin okuyacağız. Şahadet-i Tahaviyeyi seçtik. İmam Tahavi Hazretlerinin yani tam ehli sünnetin ihtilafsız metni. Herkesin kabul ettiği bir ortak metin, fakat herkesin bazılarını yanlış anladığı selefi ve hareketinin de yanlış anlayarak tutunmaya çalıştığı bir metindir o. 13'ün 10 üzerinden gitmemiz icap ediyor ki orada şüphe getiren yanlış manalar verilen noktalara da bir efendim ne yapalım ameliyat yapalım yani o konuları deşelim. 13'ün bu derslerden sonra itikat dersleri başlayacak ama yani bir hafta itikat dersi, bir hafta ne dedik? Şifa şerif. şifa şerif dedik, bunu ben evvelce söz verdim. E çünkü o da benim katmimdir bir adağımdır, başladım Allah ömür verirse bakalım ne zaman bitiririm ama Allah rızası tebliğ edin, bir kişi sizin sebebinizle hidayete erse, yola gelse, namaza başlasa, etkilense, itikadında bir meseleyi tasfiye etse, düzeltse, bütün dünyanın sizin tapulu mülkünüz olmasından sizin için daha hayırlıdır. Bütün dünya tapulu sizin için olsa ne verirsin yani? Millet beş paralık işe canını veriyor ya beş paralık işe. Bütün dünya seninle olacak desen ne kadar önemli bir şey değil mi? Bütün dünyanın mülkü. Tabii ki ölene kadar tabii de. Olsun ölene kadar mühim değil ki adam zaten hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Onun için... 5-10 senelik bile bir mülkü tercih eder, bir sene bile şuranın sahibi olsam diye tercih eder. Milletin ne hevesleri var, ne meylleri temayülleri var. Ama bütün dünya bize verilseydi, ondan hayırlı olmazdı. Neden? Bir kişi bizim yol sebebimizle yola gelse, bu şev kırıldı, bu biraz azaldı. Maalesef, nasıl olsa radyo var. İmkanlar arttı işte, internet var, şu var, bu var diye. Allah için adım atma işi, yürüme yani, hareket işi azaldı. Bu büyük bir zafiyettir, kusurdur. E, amelden noksanlıktır. Çünkü e, bu yola yürümemiz ameli salih. Bir insanı alıp getirmemiz ameli salih. Orada oturmamız, ilim meclisinde bulunmak çok büyük ameli salih. Dağılırken dualar, bereketler, af olmuş vaziyette. Yani bildiğiniz gibi bir salih ameller, zinciri bu, cemaate gelmek, gitmek yani. O yolda gitmek, gelmek, toplanmak, dağılmak. Yani ve racülântehâbbâfillâh iki kişi Allah için birbirini sevseler, işte veââ aleyhü teferrâkâ aleyh O sevgiyle bir araya gelseler, o sevgiyle dağılsalar yani Allah yolunda demek istiyor, Allah sevgisi uğrunda. Bu kişi arşın gölgesinde bu iki kişi gölgelenecek. Bu iki olursa, iki, iki, yirmi olursa iki, olursa, iki yüz olursa, iki bin olursa Düşün iki kişi bile olsa... ...ama işte iki kişi bir araya gelecek diyor. Yani mesajla bir araya... ...gelinmez. Radyo ne hadi sen de dinle ben de dinle tamam sohbette oturuyoruz. Ama bu hadise göre... ...ictima kelimesi toplanmak bir araya gelmek... ...yani aynı kanalı dinlemekle... ...aynı programı izlemekle... ...aynı internete girmekle... ...ilim alınabilir her zaman söylüyorum ama... ...bu ruh bulunmaz. Çünkü hadis-i şeriflerin bir Adım atmak, adım başına sevap, bir hasene yazılıyor, bir şey yesiz siliniyor. E, melekler feyiz yağdırıyor, o meclislere rahmetler yağıyor. Mevla meleklerine onları gösteriyor, iftihar ediyor. Dağılmadan affolun nidası geliyor. İşte Allah için bir araya gelenler arşın gölgesinde gölgelendirilmesi vaat ediliyor falan. Bu hususta bir cilt, kitap, hadis bulurum. E, bu kadar fazilet ne olmaz? Böyle bir araya gelmeden, hareket etmeden... Gitmeler gelmeler olmadan olmaz. Bak Mevla milleti hacca topluyor. İlla terviye günü minada. Arafa günü Arafat'ta. Bayram sabahı efendim, şeytan taşlamada. Gece, gece de. Niye o kadar insan aynı yere aynı saatte? Hep istima istima istima. İslam'ın temel meselesi toplanmak. Cemaat, cemiyet bir araya gelmek. Darul Nedve'de kurulan efendim kötü içtimalara karşı Darul Erkam'da kurulan mübarek ihtima Ya madem ki birileri şarkı için, türkü için, oyun için, film için, eşkıyalık için, terör için, asayişi bozmak için bir araya geliyor mu gelmiyor? He? Maçlar için efendim on binler, yirmi binler, yüz binler statlar Birbirini de vuruyorlar kırıyorlar. Bir araya geliyor mu gelmiyor mu? Ya e bu kadar efendim şerli, zararlı en azından bazıları hakkında diyebilirsiniz. Mala yani boş işlerde biletler alınarak paralar verilerek konserler dinlemek için efendim Türkleri gavurlarından beter sanatçıların efendim, konserlerine gitmek için o kadar biletli paralı yer 20 bin 30 bin 50 bin kişiler. Yani bu biletle 50 bin lira, 100 bin liralık biletler alınarak gidilen meclisler varken Allah için toplanılan noktalarda efendim parasız, pulsuz, bilet kesen yok. Yani senden para isteyen yok. Hala bir adım atıp da bu, bu niyetle çıkış olmazsa yola Allah için infiru, çıkın Allah yoluna, hifafen ve fikalen. Hasta olun, sağlam olun, zengin olun, fakir olun, efendim, genç olun, yaşlı olun. Bak, Hifafen ve tigalen, hafif ve ağır tabiri var ayet-i kerimede, tefsirinde hep bu manaların hepsi geçiyor. Yani hastayı bile e, mazur görmüyor. Tabii ki ölümcül hastalık müstesna ama öyle başım ağrıyor, e, dişim ağrıyor gibi de ufak tefek şeylerden değil. Çıkın, genç yaşlı bakmayın, amir memur bakmayın. Benim yoluma çıkın. Çünkü o çıkışta bereket var, o dönüşte af var, mağfiret var, o meclislerde ilim var, irfan var ve hikmet var, ve hidayet var ve feyiz var, füyuzat var. Kalbin nurla dolacak. O feyiz tek başına dinlediğinde bulunmaz. Mutlaka bir araya gelmek. Allah için bir araya geleceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Dersimiz ilmi konular ama artık biz onu açmaya çalışıyoruz. Bazı kelamlar ağır, kelimeler ağır. Sizin anlayacağınız dilden var, anlamayacağınız dilden var. Velakin bizim anlatımımız inşallah halk dilidir. Yani herkesin anlayacağı dilden olsun ki insanlar faydalansın. Ey velvelet. Ey oğul. Şimdi buradaki dersler ee, biraz ilmi seviyesi yüksek olan yani sarf naif okumuş e, fıkıh akait tasavvuftan haberi olan molla kısmından kişilerle yapılacak olsa daha kısa geçerim ama genele hitap ediyoruz buradan dünyadan her taraftan herkes dinliyor onun için mecburen bazen e, izah gerekiyor fey şeyin ne şey hasılün hasıldır leke için yani eline ne geçer yani sana bir fayda gelmez diyor. Neden? Min ilmi kelam İlmi kelam tahsilinden Şimdi burası derin bir konudur. Kısaca temas etmem gerekiyor. Sen diyor, ilmi kelam tahsil etmekten ne fayda bulursun diyor. Halbuki İmam Gazali ilmi kelamın babası yani. Fakat bu ilmi kelam deyince ne demek? şimdi tabiriyle itikat ilmi. E itikat ilmi çok önemli. Hocam ben itikat ilminden ne fayda var? Denir mi ya? İşte niye diyor işte onu anlatacağız şimdi anlatmak için ders yapıyoruz. Ee, İmam Şafii rahimeullah e, selef sayılır artık eski tabaka lenyelkallahu taala abdun bi ekberil kebairi hayrun menyelqa bi ilmil kelam. Bak şimdi ya. Çocak bak, Allah Teala'ya bir kul diyor, kebair günahların, büyük günahların en büyüğüyle e, kavuşması ilmi kelamla uğraşarak kavuşmasından daha hayırlıdır. E ne oldu şimdi? Dur hele bir sabret. Şimdi bir de diyor ki, Kâdimî Hazretleri, İmam Şafii kendi zamanındaki kelam ilmi için bunu söylüyorsa ki o zaman bu kadar felsefe karışmamıştı ilmi kelama. Halef döneminde karıştı, cevap vermek için mantığa gidildi. O zaman diyor e, felsefecilerin yaldızlı batıllarıyla e, kılıflanmış kaplanmış olan e, hezeyanlarla felsefi hezeyanlarla karma karışık olan kelam ilmi sonraki dönemki kelam bilimi söylüyor. Onun hakkında durum tamamen e, sıkıntılı olması gerekir ki öyledir. Ebu Hanife radıyallahu anh, Ebu Yusuf rahmetullah onlarda da ilmi kelamla uğraşılmaması efendim e, ve derine gidilmemesi e, tavsiye ediliyor. Hatta bazı talebeler işte kader konusu, izahlar, tavsilatlar, mücadele yani mutezile çıkmış diyelim o sapık bir görüş savunuyor sen ona doğru bir görüş savunayım derken böyle bir tartışmalar yapılıyor. İlmi münazara diyebiliriz bunlara. İmam-ı Azam Efendimiz yani o meclisten geçerken camide bir halakaya rastlamış men ediyor. Ne konuşuyorsun şudur budur. Kapatın bu konuları falan. Diyorlar efendim siz de bu konularda ders yaptığınıza biz rastladık. Evladım diyor, biz ders yaparken hepimizin kafasında bir kuş varmış da kaçıracakmışız gibi öyle dikkatle kelamlarımızı, kelimelerimizi seçiyorduk ki kimse kimseyi ne yapmayalım, e, kafirliğe kaydırmayalım, dinden çıkartmayalım, saptırmayalım diye çok dikkatli konuşuyoruz. Ama şimdi bakıyorum siz öyle konuşuyorsunuz ki herkes birbirine sen gavur oldun o da sen gavur oldun deme, diyecek nokta arıyorsunuz. Onun menetti. men etti. Yani hak meydana çıksın için tartışmalar başka. Bir de kendi görüşünün sağlam olduğunu, öbürünün sakat olduğunu ispat için mücadeleler başka. Başta niyetten başlıyor. Sonra tabii niyet ne kadar düzgün olsa da metot yanlışsa yine o niyetin düzgünlüğü de kurtarmıyor. Çünkü niyetle birlikte usule riayet ve şeriatın edeplerine göre hareket icab ediyor. Şimdi Tatarhaniye Hanefi Fıkhı'ndan büyük bir kitap. Evvelce 5-6 ciltleri bizde vardı. Medine-i minnevere İman Pakistan'dan getiriyordu. Ben seneler evvel öyle dolaşırdım kitapçılara. Oradan aldıydık 5-6 cilt. Sonra üzülüyoruz da arkası gelmiyor Pakistan'dan o zaman basılmış falan. Şimdi elhamdülillah 24-25 cilt çıktı. Kitabın tümü elimizde yani. Tatarhaniye meşhur Hanefi şeyinde. bezaziye mesela. Ee, burada e, Tarikat-ı Muhammediye'de İmam Birgivi'nin onda da var. Şu görüş ağır basıyor ki, ilmi kelamla uğraşmak, ilmi kelam tahsil etmek ve okumak, okutmak, meşgul olmak e, yasak değildir. Aksine, aksine vaciptir. Gereklidir. Ama alel kifaye. Ne demek alel kifaye? Bir kısmı, yok yeteri kadar değil. Bazı alimler sapıklara cevap vermek için uğraşabilir derinliğine. Bazı alim. Ne gibi? Cenaze namazı. Herkesin kılması farz mı? Değil. Orada bir kısım kılarsa öbür cemaatten onun sorumluluğu düşer. Burada da bazı alimler, ehli sünnet dışı, sapık fırkaların felsefeden, mantıktan Mu'na neyse. Alıp getirdikleri, ortaya attıkları kütükleri kaldırmak için, milletin aklına gelen vesveseleri ve şüpheleri izale etmek için, gidermek için e, tahsil etmeleri vacip. Peki buradaki İmam Gazali Hazretleri burada ne kastediyor? Mesela kendisi bile El-Münkiz Dalal diye el Kız Minad de olabilir. E, Sapıklıktan kurtaran diye bir kitabı var. Meşhur. İtikad kitabı İmam Gazali'nin e, bu kitabında ilmi kelamla uğraşmanın caiz olduğunu söylemişler. E, dolayısıyla burada bir çelişki var mı? Çelişki yok. Yani burada büyük bir alime yazıyor bunu. Büyük bir alim mollaya yazdığı için kısa konuşuyor. E, buna ne lazım? Şerh lazım. Peki şerhe göre ne deriz? Şunu diye, diyoruz ki ihtiyaç dışında uğraşmak Uygun değil. ihtiyaç yaşında. Mesela sizin ehli sünnet bir Müslüman olmanız için, ehli sünnet itikadına mensup bir Müslüman olmanız için biz size bu kadar ders yapıyoruz, konuları arada aktarıyoruz. Bazı kitaplar da var, tavsiye ediyoruz. Mesela Lale Gül dergisinde şimdi biz ne yazıyoruz? He? Ne yazıyoruz? Bak Lale Gül'de 3 aydır çıkıyor herhalde. 2 ay mı? 2 aydır 3 aydır çıkıyor. Türpüştü Risalesi. Nedir bu türpüştüğü risalesi? Bayağı da zor. Onu bile ders yapsam, yani Türkçesini sizle okusam beraber, şer etsem gerekir. Çünkü şersiz anlaşılacak kadar da kolay değil. Ama koca İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? ehli Sünnet itikadını anlamak için türpüştüğü risalesi güzeldir, faydalıdır. Onu her sohbet okuyun diyor yani. E biz de size ondan derslen sırayla ders yapıyoruz. Tabi derginin de istihap hattı var. Sayfa şeyi. Ama zaten fazlası da hazmedilmeyebilir. Üç sayfa, iki sayfa, üç sayfa. Efendim ders biliyoruz O türpüştü Risalesi. Mesela şimdi bakalım. Buradan. Ne oldu? Temiz süt, temiz korkma. Rahmet. Kaçın sayfada bu acaba? He? Hiç ezbere bilen yok ya. Buyur. 47 mi? Bu niye burada başına koymamış? Şimdi onu anlamadım. 47 mesela şimdi bakacağım burada ne yazmışız mesela bu dergide ne yazmışız? Türpüştürücü size azı 47 helal olsun kim dedi onu? He? Maşallah. Ya bu dergideki en mühim şeyi sorsam belki de odur ha. Ya okumuyorsunuz işte yani. Hususi seçiyoruz. Parantez koymaya çalışıyoruz. Paragraf tip not koymaya çalışıyoruz bir şeyler. Anladın. Ama tabi ders yapmakla. Bakın ne diyor. Yani İmam Rabbani buyurmuş ki eli sünnetin doğru itikadını edinmek için büyük İmam Türk üstünün risalesini okumak pek münasiptir. Anlaşılması kolaydır. Tabi ona göre kolaydır bu bari. E, sohbet dersleriniz de okursanız çok iyi olur. Ama mektubu yazdığı adamlar da Allameycihan olduğu için onlara da kolaydır. Ama size biraz zor. Ama bakıyorum. Üçüncü fasıl demiş şimdi. ''Alemi yaratan kadimdir, bakidir ve eşi ortağı yoktur.'' İşte ''Alemin mahluk olduğu ve onu halk eden bir yaratıcı olduğu anlaşılınca geçen dersten, buradan alemin yaratıcısının kayıtsız şartsız kadim, kadim ne demek? Parantez açtım yani, ezeli, olduğu da anlaşılmış oldu. Bu sözümüzü biraz açalım diyor. Buradan allah Teala'nın kıdem ile ilgili izah etmiş.'' Bu bize lazım mı? Burada felsefe melsefe var mı? Mantık bir şey yok. Yaratıcı Allah'a birdir. Bu birliğinin ispatı hakkında çok ilimler söylemiş. Evetim. Mesela ne diyor? İki kadimin bulunması mümkün değildir. Yani alemde iki tane evveli olmayanın bulunması mümkün değil. Zira ikisinin ikisinden biri diğerinden önce ise bir sonrası kadim olmaz. Kadimlik kime kalır yine? Öncekine kalır. Her ikisinin de kadim olduğunu kabul etmek caiz değil. Cira hiçbirisi mutlak kadim olmamış olur. Her ikisinin de tam kudret sahibi olmaması lazım gelir. Bundan malik olmadan oksan olduğu, tasarrufunun tam bulunmadığı manası çıkar. Çünkü neden? İkilik. Her birinin her şey yapma gücü varsa öbürü ne olur? Muattal ve fuzuli olur, velüzüs olur. Yok o da onu engellemeye gücü varsa Lek'e var fi maliye illallah 2 ile olsa dünyanın bütün düzeni nizamı bozulur. Bir şirkette bile iki kafa bir araya geldiği zaman çoğu zaman bozuluyor. E, alemi yaratan birdir. Şeriki ortağı yoktur. Onu ispat etmiş. 4. fasıl başlamış Allahü Teala'nın sıfatları. Bu sıfatlar öyle bir ince meseleler ki sıfatlar. Sıfatlar Allahu Teala'nın zatını ne aynıdır ne gayridir. E, bu ne demek? Bunun nesini bilmemiz lazım? Allah'ın ayrı sıfatları var mı? Var. Zatından ayrı sıfatları var mı yani? Var. İsimleri var mı? Var. Ama bunlar Allah'ın tam kendisi desek olur mu? Olmaz. Neden? İlim başka, alim başka. Değil mi? Alim şahıstır, zattır, ilim sıfattır. Ya bunun ne alakası var? Hocam ben de bunları ne karıştırıyorsun? Ya niye karıştırıyorsun? İşte adamın biri... Ben Allah'ın ilim sıfatına tapıyorum dese Sıkıntı gelir mi? Gelir Çünkü Aynı değil Aynı olmayınca ilim sıfatına tapılmaz İşte bu, bunlar iyi Yani semere-i nerede çıkıyor Bu mesele konuşuyorsun Tamam da bunu, benim bunu bilmemde ne fayda var Yahu senin bilmende bir şart yok ama Çatlağan biri Çatlak dolu Çatlağan biri bir şey ortaya atıyor Ondan sonra o şeyden efen kuyu'dan taşı çıkartma. E bunları bilmek lazım. Çünkü seni saptırmak için ortaya neler atarlar falan. Batıl ehli çalışıyor. Ya adamların kanalları var. Efendim Konya'daydım işte bu bayramın ikinci günü Ladik'e gittik. Ladik'le Ahmet Hazretleri'ni ziyaret ettik. Onu da yazacağım bir bir ay sonra falan. Hacı Efendi'den sonra Salih Efendi Hazretleri'ne ondan, ondan yazarız. O sonra Medreseleri ziyaret ettik, hoca efendileri ziyaret ettik falan. Şemsi Tebrizi Hazretleri ziyaret ettik. geldi adamın biri, veriyor bana kocaman bir meal. Bunu sana hediye ediyorum. Falan ben dedim, tamam ziyaretteyiz, vakit yok falan, uçağa yetişeceğim, aldım seni. Bir de baktım şey, Evrenes olduğunu. <gülüyor> Ana Hemen arkadaşlara dedim ki, bunu biri okur okur da tam sapıtır. Bizden sebep başkasına sapıtmasın seni. E şimdi ne yapacağız? Efendi Hazretler ne dediler? Süleyman Ateş'in Meali. Süleyman Ateş yanlış mealler yazmış Yahudi Hristiyan cenneti sok sokmuş Falan falan böyle yanlış yunmuş Mealler bile var Bırak itikat kitabını Kur'an'ın meali ne? Ya? Karışmış herifler Ne yapalım? Yakın onu buyurdu mesela Yakın onu Şimdi Böyle durumlar var Fakat hoca efendi Ben Allah var biliyorum tamam Sıfatları var mı? Var Hayat, ilim, sevim Sayıyoruz Benim itikat risalem bile 90-100 sayfa bir şey bir adam ehli sünnet olmaklık için o yeter mi? E yeter. Ama şimdi gelir orada birisi ben Allah'ın hayat sıfatına tapıyorum falan bir hareket çeker. Sen de şimdi Allah Allah bu şimdi ne dedi ya? Anlama çalışırsın. Yani senin gibi benim gibi saflara yeter. Ama bir çatlak çıkar, kafayı karıştırırsa o zaman cevap verecek ilim lazım mı? Lazım. Ona cevap verecek alim lazım mı? Lazım. Ama sen ona cevap vermen için araştırma yapman lazım mı? Değil! Senin ilmin yeterli değil! Sakın sen o işleri araştırma, karıştırma Girme! Yani Hoca Efendi'nin kitabı Yüz sayfa falan Amen tüşatlar Ahiret hadislerden cennet kader kısa kısa kısa E onu zaten bilmeyen Onu bilmeyen hiç müslüman olmaz Hiç müslüman olmaz Ehli sünnet hiç olmaz, onu bilmeyen, yani benim yazdığım kadar, en kısasında, ben yoksa onu bin sayfada yazabilirim, dolu malumat var. Ama niye kısa tutuyoruz? Yani zaruriyat-ı diniye, adam o kadar bilmeden hiç Müslüman olamaz yani. Müslüman olsa da, hadi Ahmetü'yü bilirse, öbür tarafı bilmese de ehli sünnet olmaz. Çünkü Ahmetü'ye inandım dese, oradan Sırat Köprüsü'nü inkar etse, mizanı inkar etse, haşrı inkar etse falan, kimin de kafir olur, kimin de sünnetten harici olur ya o zaman tehlike var onu kısa tuttuk niye kısa tuttuk? dedik ki kız verirken adamı bu risaleden imtihan edin demedin mi? bir adam o risalede yazılan bilgileri bilmiyorsa ona kız verilir mi ya? namazdan da mıyım? namaz kılıyor, ya namaz kılabilir bazısı da namaz kılar anadan atadan görme Gelenek-görenek kabirinden kılar itikadı bozuk. Yani şimdi namazdan da evvel itikat. Ha onun için onu kısa tuttuk. Neden? O çünkü o çok uzun olsa detaylı, tahsilatını herkes e, kafasında tutamaz. O zaman da siz kız vermeseniz millet bekar kalır hani mesela falan ama siz beni mi dinliyorsunuz ki? Siz beni mi dinliyorsunuz? Arabası varsa, maaşı varsa, e, evim evi mevi güzelse siz hiç ehl-i sünnet mi i sünnet, itikad kitabı falan, imtihan falan Hoca beni zaten bu adam bizim kızı istesin diye canımız çıktı Bir de adam gelmiş ehl-i sünnet kitabından imtihan Nerede görülmüş? Rezil olacağız elaleme İşte senin kafan o! Onun için senin kızından doğan çoluk çocuğunda Bekleme bir fayda İslam'a Müslümanlara Bekleme çünkü Zihniyet bozuk Bozuk Yani ehl-i sünnet olsun da, itikadı düzgün olsun, salih olsun, musalli olsun da efendim bir çorbaya talim etsin. Keşke diye bir zihniyet yok. Tabi bazı ana babada zihniyet var diyor ki kızım e, sıkıntı çıkarır, oğlum sıkıntı çıkar falan. Zor oldu şimdi. Değerler değişti kıstaslar, ölçüler değişti. Allah bizi ehli sünnete göre ölçüyü yapanlardan eylesin, ayarlayanlardır. Sıfat, Zat'ın aynı mıdır, gayrı evet. mıdır? Ee, Sıfatü Zati ve lefâli turren kadîmâtu mâsûnâtu zevâli Emâli de der. Senin anlayacağın nedir? Allah'ın Zat'ının sıfatları da, fiil sıfatları da yani hayat, ilim, semi, ubesar gibiler olsun. İhya, imate, öldürme, diriltmek gibi fiili yani yaratıklarla ilgili tarafları da olsun. Bütün bu sıfatların hepsi kadimdir, Evveli yoktur. Allah'ın başı var mı? Başlangıcı var mı? Yok. Sıfatlarının da başlangıcı var mı? Yok. Burada yine bir tartışma çıkıyor. diyor <gülüyor> o? E şimdi ihya-i tahlik, terzik. Diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek. Peki Allah ezelde var iken hiçbir şey var mıydı? E yoktu. O zaman onda diriltme sıfatı var mıydı? Şimdi çıkıyor bazı sapıklar, diyor ki, yaratmadan evvel yaratıcı olamaz, hadi bakalım şimdi bir tartışma. Bir şey yaratmamış gidiyor, nasıl yaratıcı olsun. Ya, tamam, adamda marangozluk sıfatı var, ama hiçbir rahle yapmamış. Yapmasa bile marangoz sıfatı var mıdır onda? Vardır. O sıfata sahip olmak başkadır, onu yapıp amil olmak başkadır. Ama böyle teferruatlar çıkıyor. Sizin bu kadar teferruatları bilmeniz farz mı? Değil. Ama Allah'ın sıfatı var bileceksin. Kadim bileceksin. Yani evveli yok. Evveli yoksa işte yaratma sıfatının da evveli yok. Yani yaratmadan evvelde yaratıcıydı. Yaratıcıydı. Onu bileceksin. Zevalden masum mahfuz. Yani sonradan kaybolma ihtimali var mı Allah'ın sıfatlarının? Yok bizde var mı? Öldüm mü zaten sıfır oluyor da Ölmeden evvelde adam ilim sıfatını kaybedebiliyor mu? İşitmeyi kaybedebiliyor mu? Görmeyi kaybedebiliyor mu? E i̇şte işte bile kaybedebilir Alzheimer oldu İrade kaldı mı? Yok orası burası Gayri ihtiyari sallanıyor Bir şey konuşuyor bir şey, Yani bütün bu sıfatlar bizde Ölmeden evvel bile Zevale ihtimali var Mevla'da yok mesela Bunları bileceksin Bunlar sizin ee, hepimizin bilmesi gereken itikadi maddeler. Biz size zaten onları anlatacağız itikat derslerinde. Anladın? Buradaki itikat derslerini dinlese Ehl-i Sünnete göre biz orta yollu evvelim bunlar konuşacağız. Ama İmam Gazali'nin ilmi kelam tahsilinde ne fayda var sana evladım dediğindeki maksadı ne? Hacet dışı fuzuli tartışmalar veya hasbını rezil etmek, karşı tarafı galata düşürmek yani laf ile onu şaşırtmak, ayağını kaydırmak, efendim, ya da felsefi karışımlar, felsefe karıştırmak. Maalesef e, son dönem ilmi kelamda felsefe karıştı. E, niye karıştı? Tabii ki e, sapıklar çoğaldı, mantık yürüttüler, bu işte de her yerde mantık sökmez. Bu sefer ne oldu? Onlara karşı o mantığı bozmak için, mantık ilmini bilmek ve kullanmak icap etti. Yani felsefe e, kafası karıştı biraz. E, ve lakin, bu felsefi karıştırmalara e, e, tahsil etmek bize gerekir mi? Gerekmez. Onu diyor sana ne fayda var? Yoksa tabii Allah'ın ismi, sıfatı, cennet, cehennem, Bunları öğrenmek zaten farz, onu biliyor. Ama zaten ne diyor? itikat ilmi demiyor. Bak, ilmi kelam diyor. E, i̇lmi kelam, e, medresede okutulur mu? Okutulur, okutulmalı. Hatta biz e, tabii ki emali falan felsefe karışmayan kısımdandır. Ama biz şey de okuduk, yani medreselerde taftazani'ninkini okuduk. Nesefi akaidi, nesefi akaidi metindir. Üç dört sayfa ezberlemişiz onu. Ama onun şerhini teftezani yapmıştır. Teftezani şaridir, eli sünnettir. Ama felsefi şeyler karıştırmış mı oraya? Karıştırmış. Ee, niye karıştırmış? Ee, sapık görüşlere cevap olsun diye katmış onu. ispat etmiş yani güzel falan. Ama bu kime lazım? Bu ilimde ihtisas yapacak o kifaye yoluyla vacip dedik ya bir batıl görüşü reddetmek için, gerekli ilme sahip olmak için, kendini ilme vakfetmiş adama uygundur. Hatta vacip olabilir. Ama sizin gibi genel Müslüman kardeşlerimize ilmi kelamın derinliğiyle uğraşmak gerekir mi? Gerekmez. Şimdi maalesef piyasada sorun ne? Sorun tercüme bolluğu. En büyük sıkıntımız bu. Üstad'a gitmeden, mürşit bulmadan, yani bir hocadan okumadan sefi'nin metni tamam ama taftazani'nin akaidini tercüme etmişler. Ya taftazani'nin akaidini, yani şerhini tercüme ettiğin zaman bunu bu milletin eline verirsen Nesefi'nin asadan mübarek, taftazani tamam e bu kitap sakat mı değil, değil ama sana gerekmeyen, ehlini ilgilendiren Cevaplar var orada. Sen bunu tercümeden alıp da içinden çıkmaya kalkarsan kafan karışacak. Onun için ahirette de sana şahsın itibariyle lazım olmayacak. Yani bu ilmi ehline lazım. Bize ne emrediliyor? Yani halk olarak. Aleyküm bir itikadın ucuz. Koca karı itikadı üzere olun. Koca karı itikadı ne demek? Saf ve temiz demek. Bakma sen o koca karı dediklerin de, bazen o büyük allameleri de tuş etmişlerdir yani. Tuş etmişlerdir. Çünkü neden? Samimi itikattan. İşte anlatıyorum size. Kul fiilinin halıkıdır. Ehl-i sünnete göre bizim fiillerimizi de kim yaratıyor? Yani içki içmek, zina etmek, namaz kılmak, konuşma bu fiillerimizi kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Allah'tan başka yaratan? Yok. Mu'tezile sapık. Göya Allah'a tenzih etmek, Allah adama içki içmeyi yaratmaz, zina etmeyi yaratmaz Diyelim derken, Allah'a yani kötü işi yaratmadığı konusunda bir savunmaya geçeyim derken nereye düştüler? O zaman o kişi kendi yaratıyor o işi demeye düştüler. E bu da çok tehlike. Adam nasıl yaratacak? Ezemekşeri, büyük ad Allame-i Cihan, keşaf tefsirinin sahibi, misli yok, emsali yok. İlimde yani, zahiri ilimlerde falan. Efendim... E bir kadın ne dedi? Beni ondan evlendirin dedi ona ispat edeceğim. Evlendirdiler. Ondan sonra bir kere birleştiler, iki kere cimati falan falan. Ondan sonra kadın yine istiyorum diye. E dedi benim gücüm bitti. E dedi hani kul fiilinin kâlikriydi yaratsana bir icraat daha. Ha şimdi o ciltler dolusu kitap yazmış allame olabilir ama orada onu saf itikatlı bir ehli sünnet kadın baş aşağı getirdi mesela. Ha bir yere geldi, dediler Aksaktı araç, topal. Zannedersem Beyzavi tefsirini yazan da topallığı var, onun da topallığı var. Dediler yani bu iki topal olmasa Kur'an'ın tefsiri eksik kalırdı. Hakikaten bütün akli tefsirler bunların üzerinden girdi. Geldi bir yere bütün millet toplandı başına. Carullahi allâmeze muhşerî Son zamanda yani mutezile mezhebinden Ayrıldı, tevbe nasip oldu diye de rivayetler var. Çok ilme hizmeti var. Çok okuduğumuz kaynaklarda rivayetleri var. O bakımdan ben yani inşallah kurtulmuştur, tevbe nasip olmuştur diye ümit ediyorum. İbadeti çok. Kabe'nin içinde sabaha kadar ibadet yok. Zaten Allah'a tenzih edelim derken bu sıkıntıya düştüler. Ama ayet ve hadisler, yani hadis-i şeriflerden dışarı çıkmayacaksın. Hadis-i şeriflerde kabul edilen bir şeyi sen hala ondan da tenzih edeyim demeyeceksin yani şimdi. Sana o kadar tenzih etme işi düşmemiş ki ya. Geldi bir yere, kadınlar, erkekler, herkes toplandı başına. Bir nene geldi. O benim kimmiş bu bakayım dedi, bazı bu neneler de kapa konuşurlar böyle yani şey konuşurlar. Geldi kimmiş dedi bu ya allame allame zemak-ı şerif falan. Bir de baktı topu ulan bu da topalmış dedi bu ya falan. Hepten onun şeyini bozdu yani karizmasını diyeyim. <gülüyor> Mübarek, o da şey yaptı yani bundan nefis yaptı yani falan. Beğenmedin mi dedi bana, beni mi beğenmedin dedi sen dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını yüz delille ispat ederim dedi. Sen onu dedi şüphesi olanlara ispat et bana hiçbir delil lazım değil. Aha işte bittin. İşte bittiğin nokta budur. Sana da deniyor ki, koca karı itikahat üzeri oldu. Sen şimdi Allah'ın varlığına delil, birliğine delil, tamam bu delilleri biz ayette, hadiste olan suretiyle vaazlarda falan geçiririz. Ama bunu mantık ve felsefe yoluyla alimler yapar, yapmalıdır. Çünkü inkarcılar var. Bunlara cevap vermek icap eder. Ama sizin işiniz, o konulara girmek değil, sana ne fayda var ahirette bundan diyor. Bir de Allah muhafaza, ya şöyle olursa, ya böyle olmazsa falan falan. faraza şöyle, faraza böyle, bir acabalarda başlarsa bir acaba, tam gidersin gürültüye, onun için biz size ne yapmıyoruz? Ancak emali gibi, şu gibi bu gibi, felsefi, mantıki, yorum olmayan, yani böyle inkarcılara e, cevaplarla, Veyahut mutezile gibi, cebriye gibi kaderi inkar edenlere cevaplarla uğraşan e, şeyleri önermiyoruz. Haklı mıyız bunda? Biz. Ama siz meraklılık ederseniz kötü. Bu merak kötü. Ya hocamendi niye biz o kadar bize niye güvenmiyorsun işte? Biz şey miyiz? Saf mıyız? Biz ne uyanık adamız, akıllı adamız? Biz anlarız falan. Kardeşim tamam da zehiri Zehir diye sunmuyorlar, bal kasesinde sunuyorlar, bal diye sunuyorlar. Öyle görüşleri yaldızlıyorlar, boyalıyorlar, sana da acaba dedirttirebilirler. Ben... ...çok mecburen okudum çocukluğumdan beri, belki de kendi seçimim olsa okumam istemediğim şeyler. Ama medreselerde bunlar okunur. Neden? İşte işte karşı tarafa karşı, hoca ol, olacağın zaman... Ee, yarın bugün bazı edeceğin şey yapacağın işte bak televizyonlara çıkmak icap ediyor. Ee, bir sorular acayip acayip görüyorsunuz. Mantıksız, akla ziyan sorular geliyor yani. Bunlara biraz tabii ki hazırlıklı olmanın faydası var ama size bu lazım mı? Değil. Siz zaten baktın ki adam işi karıştırıyor. Eyvallah deyip gideceksin. Çünkü sen ona ispat edeyim derken o seni tuşa getirirse, ilmin de buna yeterli değilse sen ona cevap vermekle uğraşmayacaksın şimdi e, kader hakkında sahabe-i kiram yüz, e, diyorlar ki esbah diye bir adam türedi o zaman zannedersem küfede kaderi inkar veya bu kaderin inceliklerini karıştırıyor falan sahabe zamanında yani adam düzgün adam olsa tabiinden olacak, tabiinden olacak. büyük bir zat tabi ne demek sahabeden sonra ama o dönemde olup sapıtan çok var e, sahabe-i kiram diyorlar ki ee, Hz. Ömer onlara haber gönderdi o e, şeye göre Bu adam meclise girdiği zaman yüz kişi olsak bin kişi olsak ekseriyeti sahabet Düşünün hepimiz dağılır giderdik meclisi terk ederdik diyor Niye bir soru sorup Bizi kafa Yani onlar e, zerre kadar şüpheye düşmez ama oturmayın buyurulmuş İnkarcılarla oturmayın itirazcılarla meclis kurmayın buyurulmuş onun için onun uğursuzluğundan etkilenmemek için dağılırdık diyorlar. E şimdi ne bu durum bizim? Bu açık oturumları dinliyorsunuz. Birçok açık oturumu izliyorsunuz. Siyasileri ben karışmam. Ee, ticari ben anlamam. Ee, efendim Belgesel şu bu ben yani faydalanabilirsiniz belki. Ama dini konuda birkaç kişi karışık e, saf bir eli sünnet üzere sohbet anlatan ben çıkmışım bir şey anlatıyorum veya başka bir Akşit Hoca efendi bir şey anlatıyor eli sünnet adam ne atatöbe oldu eli sünnet yani genel çerçevede hani bir adam bir sohbet ediyor buna bir şey demiyorum ama açık oturum ve tartışma e, bu tartışmada e, biri bir şey dedi biri bir şey dedi ne olacak geçen akşam çıkarmışlar bir karı e, ikide adam. Adam ciağızlar uğraşıyor biraz onların da kendi belki çelişkileri var bir tanesini başka programlarda dinlediğim kadarıyla yanlışları da var. Ama orada tabi kadın hepten atlatmış yani Allah bir şey iç inanmıyor. Onu konuşturuyorlar. Şimdi bütün millet diyorlarmış işte ben bilmiyorum tabi tweet atıyorlar şudur budur ya hocayı bağlayın da şu kadını sustursun Ulan hocayı bağlayacak nasıl susturacaksın sen Allah'a da inanmayanın nerede durduracağım yani. Kadın zaten Allah'a inanmıyorum diyor. E ondan sonra hiçbir şeye inanmıyor. Zaten şudur budur cinler şunlar bunlar. E bu konuda şimdi çata çat başa başta bir kadın. Çene kuvvetli. İki adam baş edemedi gibi yani. Baş edemedi gibi. E burada bir çelişkiler var. E şimdi sen bunu böyle maç izler gibi. Vay o mu gol attı bu mu kazandı bu mu daha iyi laf söyledi. Bu, bu program izlenmez. Bu tamamen bunu izlemek haram. E çünkü alenen Allah inkar ediliyor. E şey ediliyor, karşı taraf güçlü gelemiyor. E, veyahut da bir çenesi kuvvetli değil. E, böyle bir ortamda tabii ki bu çok tehlikeli bir, bir açık oturum bu. Bu program Allah muhafaza bunu dinlemek ne olacak? E benim Allah'a imanım kuvvetli. Ben bu karının lafıyla gavur olacak halim yok. E anlatamadık sana bir acaba ilişir. Bir yerine bir oturma münkirle yeme sancı Pas alırsın paklamaz her kalaycı demiş Sancı yersin Sancı da o anda çıkmaz Zaman sonra bir Ya hakikaten falan Bir düşünürsün Helak olursun tamam insan düşünmekle helak olmaz Ağzına gelmedikçe inemez Vesveseyle helak olmaz ama Ne lüzum var vesveseye kapı açma canım Ne şeytanı gör Ne avuz edecek. Dinleme bunu. Dinleme bunları sen ya. Tam ilmi kelamdı işte o. Tam ilmi kelam. Evrenin yaratılışı şudur budur, deliller, ispatlar, bu kıyaslar, ayarlamalar, onlar diyor işte bu kadar şaşmayan ölçüler nasıl oluyor, illa bir yaratıcısı var. İşte o da ne diyor bilmiyorum ben dinleyemedim. Fakat işte hocayı bağlayın da bunu sustursun. Ya hoca efendim... Ee, bir şey dinlememişim etmemişim konunun başını sonunu bilmiyorum bağlanacağım nasıl susturayım ha, şimdi mesele zaten benim onu susturmam gerekmiyor ki biz hakka anlatırız inanan inanır burada zaten zorlama yok ama ve lakin ilmi bir münazaraya mücadele girecekse özel ortamda girilebilir genelin önünde böyle mücadeleye itikat noktasında Allah var mı yok mu haşa ahiret var mı yok mu yani bunu milletin ortasında da bu caiz değil yani ben de olsam caiz değil, kim olursa caiz değil. Yani sahabe-i kiram orada kaderi inkar eden biri girdiği zaman camide küfe mescidinde bin kişi olsak hepimiz çil yavrusu gibi dağılırdık. Aman bu bidat ehli girdi diye camiye. Onlar kaçıyor yani. E burada ben sen gel ben efendim her şeye cevap veririm seninle uğraşırım. E tabii ki illaki bir cevaplar veririz ama bu genelin ortasında olduğu zaman bu çok daha tehlike olur benim de yanında birisi diyor ki yahu diyor işte cinleriminleri işte melekleri yahu, şey, görülmeyen metafizik bir diyorlar ne diyor onları inkar ediyor falan bu şey o da doğru söyledi yani yahu dedi bu cinler de dedi şeytan hep geliyor bizim kurslarda okuyan talebelerle uğraşıyor yok talebe cinlendi hoca cinlendi ne oluyor şuna bir cin gitmiyor ya diyor o da sinirlendi şimdi ya dedim haklısın da buna cin lazım bu cini çarpar ya bu cini çarpar ya şeytan kaçar ya Şeytan kaçar. Şimdi, şeytan tabii ki e, sen de ihlas, felaknaz, zikrini, duanı, şununu bununu doğru yapmazsan e, tabii ki şeytan seninle uğraşıyor. Sen de açık delik bırakırsan oradan girer. Bu sana bana olması çok doğal çünkü biz müslümanız. Biz bir cihattayız, harpteyiz kıyamete kadar. Yani ölünceye kadar en azından ölümümüz, kıyametimiz olarak imtihan aleminde e, bir cihattayız biz. Biz cenneti kazanmak derdindeyiz. E, dolayısıyla imtihana tabiiz. Bizde sıkıntılar devamlı olacak. Ama zaten efendim hiç böyle bir e, şeye inanmayana, e, şey uğraşır uğraşmaz değil. Bir kadın cinleri inkar ediyordu. Efendi Hazretlerinden dinlemiştim bunu. On, bunu sonra müftülüğe geldi anlattı. İlyas Vanlı Hoca. Sanadır Allah selamet versin. İlyas Vanlı Hoca bunu müftülükte kendi şahit oldu yani. Kadın gelmiş yani kurtulma diye. müftülüğe gelmiş o zaman da. Kadın da cinleri inkar ediyor. E, komşusu da diyormuş ki ya biz işte... Püsküt alıyoruz, bir şey alıyoruz, karton kutularla koyuyoruz. Bir sabah bakıyoruz veya akşam bakıyoruz, efendim, kutunun içi boş, kutu duruyor, püskütler yenmiş falan veyahut hatta götürülmüş bir yere. Falan Bu da onlara manyak mısınız, desiniz diyor, devamlı falan. Ya biz seni de delirtmek için demiyoruz da böyle işler yaşıyoruz falan. E bunlar olur mu? E olur, hadis-i şerif diyor, El cinli yüstem ve ta'il insi Cinler insanların elbisesini kullanır. Ben evde tek başıma olduğum, kesin bildiğim zaman cübbeli şuraya koydum, karşı taraftan aldığım oluyor sabah. Yani bu mantık dışı bir şey. Ama hadisleri bilmesem, ben halüsinasyonumu görüyorum, delirdim, cinlendim. Niye cinleneceğim? Ya Besmele'yi unuttuysak? فَمَنَخَذَتَوَّنَا وَضَاعَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Elbiseni alırken, koyarken, Bismillah de فَاِنْنَشْمَ اللّٰهِ تَابَعُونَ Allah'ın adı mühür gibidir, cin şeytan gelirse. Allah'ın adı okunmuş olduğu o görüyor onu. Sen Allah'ın adıyla konmuş veya e, rastgele konmuş iki elbise arasındaki farkı sen görebilir misin? Sen göremezsin. Ama o onu ilgilendirdiği için o mührü görüyor, mühürlü mü, çocuk çözük mu? Çocukse alıyor, geziyor, giyiniyor mu, ediyor mu, başkasına mı takıyor, çıkarıyor? Ne yapıyor belli değil. E getirir. Ben kaç defa eve kimse gelmedi. Gece ben yalnızım. Efendim kimse yok. sabahta da kimse yok. namaza kalkıyorum şey diyorum. Ya ben bunu buraya koydum iyi biliyorum. Git bir şey el bir öbür tarafta çıkıyor. Bunlar olur. Ha, o zaman e, sen Allah'ın adını oku. Unutursun. Olabilir şey ama e, boş bulunmamak lazım. E bunları böyle diyorlar diyorlar. E, bu kadın da inkar ediyor falan. Ya dedi yalan yanlış şeyler konuş şey, şey benim de kafamı karıştırıyorsunuz. Sen dedi bir püsküvüt, eskiden kutulu püsküvütler satarlardı, teneke kutuyla. Dedi ki benim eve koyun bakayım dedi. Şu kutuyu koy dedi bakayım. Ondan sonra koydurdu oraya, bir de dedi ki şey yapacağım, anahtar, dediler kilitleyelim, çık, odaydı falan. Dedik, anahtarı bende. Kadının kendi evi, anahtarı. Dedi dur bakalım. Ertesi gün, gel, onlarla beraber yani açıyor yok. Kutu duruyor, püsküvüt yok. Tabii dedi bu eve kimse girmedi tabii, o da bu sefer başladı. Kuyla maaşo durmuştu, sonra bu öyle bir... Cinler buna musallat olmuş ki avret yerlerini gösteriyorlarmış falan. Bu tamamen tabii çıldıracak hale gelince müftüleğe gitmiş. Bunu efendiden dinlemiştim yani. Bunlar çok da olmuştur, emsali de çoktur. Ha yine Allah o kadına acımış ki böyle sıkıntı vermiş. Neden? E cinleri inkar edip kafir olacağına birkaç cin görülüp morali bozuldu ama en azından Müslüman oldu yani bu kadını kurtardığı için de e şimdi herkesin de Müslüman olması için cinlen cin cin şeytan göndermez ki ama bazı insanlar var minel cinneti ve nas cin şeytanları insan şeytanı şeyatinlüz e şiddetli şeyatinlüz cin insan şeytanı cin şeytanından daha şiddetlidir. Bak cin şeytanıyla insan şeytanı arkadaş olmuşlar bir günlük kitapta kaynağını yazdım işte namaz kitabında var. Kafadan atmıyorum, hem efendiden duymuştum. Sonra kitapta da ya, kaynak veriyorum her şeye. E, öğlen namazı geçti kılmıyor adam, ikindi geçti kılmıyor, üç akşam yatsı şeytan böyle, bir şeytan zaten hiç kılmıyor. E bu sefer de, de, adamı bırakayım mı bırakmayayım mı, dostluğu keseyim mi kesmeyeyim mi ilişkiyi falan. Sonra dedi ki belki yatsıdan sonra tümünü kaza eder. Baktı ki adam yatmaya davranıyor, yatağa serdi falan. Dedi hayır ola dedi yatacağım dedi. Bakın size işte şeytan dayanamadı, dedi ki namaz kılmadın, dedi ya. E ben kılmam ki, dedi. O zaman bana müsaade, dedi. Ben kıyamete kadar izinliyim, dedi. Şimdi senin yüzünden bir bela gelir, ben de yanarım, dedi. O iznim de yanar, dedi. Ben kıyamete kadar izin ama hayet var, şeytan izinli, ya yani. İzinli derken namaz kılmama değil. Yani ona müsaade etmiş. Yani cehenneme ebedi gideceği belli, o kesinleşmiş, tamam. Ama dedi, sen şimdi peşin cezayı hak ediyorsun. Çünkü iznin de yok, dedi aniden gelecek. Şimdi namaz kılmayandan şeytan kaçıyor. E şimdi sen dersen ki bu kadına niye cin çatmıyor da bilmem şeytan gelmiyor da hep bize geliyor? E ben de diyorum ki şeytan buna ne yapsın? Şeytana şeyi ters giydirir pabucunu ya. Hatta şeytan korkar bunlardan, kaçar. Çünkü şeytan hala bir ümidi var ya. Hala şeytanın ümidi var, biliyor musun? Kurtulacağım diye bir ümidi var. Ve en sonunda Allah Teala şeytana bir şey daha yapacak yani. Hadi bakalım denemesi yapacak. Ama tabii onun da sonucu belli yani. Onun da sonucu belli. Çünkü neden? ben? Zaten yaptı ya. Musa Aleyhisselam'ın yoluna çıktı. Bıktım ben bu iblislikten dedi ya. Cehenneme de gireceğim kesin. Biliyor ya o ateşte yanacağım. Biliyor ya. Hey kurbanlı bize bile bile gavurlar da var işte. Aynı bu şekilde yani. İblis tıynetli. Ne olur Allah'la aramı bul dedi ya. Barışalım dedi şimdi. Mevla, Musa Aleyhisselam da yani bu iş döner mi, düzelir mi? Ne yapsın? Elçiye zeval olmaz dedi. Ya Rabbi bu böyle söylüyor. Sana malumdur ama ben naklediyorum. Mevla buyurdu. Kolayı var. Affederim. O Musa Aleyhisselam da bir sevindi ki bütün millet kurtulacak bu iblisten. Dedi ki Ya Rabbi buyur. Ben ona aktarayım. Mevla onu direkt muhatap almaz. Dedi ki gitsin Adem'in kabrine secde Adem'in kabrine secdesi. Damardan giriyor Mevla. Neresi damar? Kıskançlık ve haset gökte yerde ilk işlenen masiyet. Tamam. Oradan bozdu oradan düzelecekti. Musa Aleyhisselam dedi ki bu çok kolay. ve bu da zaten bıkmış. Adem de zaten ölmüş. Bir sorun kalmamış yani Musa Selam bir şey çözdüm zannetti. Geldi dedi ki müjde müjde falan. Dağdan iniyor turdan aşağı bekliyor orada. Dedi müjde. Ne var? Senin işin çok basit dedi. Ben de zanatım dedi. Ağır teklifler gelecek. Çok kolay bir teklif geldi. Ne o? Dedi Adem'in kabrine secde etsin. Bu iş bitsin dedi. Cık, bir durdu şöyle. İşte damar herkeste bu. Ben dedi girişine secde etmedim dedi. Ölüsüne mi secde edeceğim? İşte devlet herkesin damarını bilir kardeşim. Allah'la pazarlık yok. Ya denileni yapacaksın ya ebedi yanacaksın. Öyle şey yok. Ben inanırım ama, bana şunu göstersin, sipariş, ne sipariş, sipariş attı mı açtık, allah Teala sipariş attı mı açtı, bütün kavurlar müslüman olsun istediklerini yapayım, var mı öyle bir şey? Yaratmış seni, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor, orada konuşuyor, Allah'ı inkar ederken Allah'ın verdiği beyinle inkar ediyor, Allah'ın verdiği dille konuşuyor, o anda buna kadar damar var biliyor musun beyinde, insanın beynindeki damarları çözsen birbirine eklesen diyorlar, dünyanın etrafını kaç kere döner. Bu kadar beyinde bir en ufak bir damarı tıkansan böyle kalacak. Sayın bayan aaa felç oldu. Kaldırıldı. <gülüyor> Şeye kalkıyor. Felç olur. Ne olacak yani canlı yayında diye olmaz mı yani canlı yayında ölüyor adam canlı yayında bayılıyor canlı yayında neler olmuyor beyin kanaması geçiriyor. O anda işte, ama Allah yapar mı işte yapsa işte bütün millet müslüman olur. Yine ne kadar müslümansa o kadar olur. Gavur yine aynı kalır be kardeşim. Çünkü mucize iman kazandırmaz. Hidayet Allah'tandır. Siz hidayet bulduysanız Allah'a hamd edin. Şükredin. Ama e, bu işlerin detayları, delilleri inkar eden böyle demiş, ispat eden şöyle demiş, kim yenmiş, kim yenilmiş işlerine girerseniz, bu sizi sıkıntıya sokabilir ileriki dönemde. Onun için itikat metinlerindeki sadece bizim yazdığımız... İşte emali gibi, mektubattaki gibi, bunlar felsefe dışında, mantıksız, sadece nakli deliller öne sürülerek izah edilen e, ilimlerdir. Bunlarla yetinin demektir. Anladınız? Sakın öyle, itikat kitabının şu, ya bazı ben şaşırıyorum ya. Bir bakıyorum bizim cemaattan birileri. En derin kitabı soruyor bana yani Muhittin Arabi'nin fususu fususu sen Muhittin Arabi'nin fususu Molla Cami şer etmiş, o şer etmiş bu şer etmiş, dolu şehirlerle bile çoğu bir şey anlamamış sen bunu ne okuyorsun? zaten kendisi demiş bizim kitaplarımıza bakmak Arab'dır derin tasavvuf e Şimdi ama mi bir araklanmışlar mesnevi öyle değil Meslevi milletin anlayacağı dildendi, mübarek öyle yazmış onu. Ama mesela Muhittin Arabi'nin eserlerinde, bazı tasavvufi eserlerde, ne var? Bazı manalar var, şerh lazım, izah lazım. Sen onu okuyorsun, o bir kadın çıkmış işte öyle, yok mevlevilik, yok şudur. Mevlevilik tamamen çarşıya pazara düşmüş, gavurlara da şeyhlik veriyorlar, icazet veriyorlar, papaz mevlevi olmuş. Ulan papaz nasıl mevlevi oluyor, evvelen müslüman olacak da, müslüman olmadan tarikata girilir mi? Çeşit çeşit işler. Masonlar çalışıyor, tabi ki Yahudi çalışıyor. Dini bozmak, sulandırmak, bulandırmak. Eskiden beri o zaman da yazma eserlere karıştırıyorlardı nuskaları. Çünkü matbaa yok, internet yok, çok yapıyorlardı falan. E, bu alimler uğraşmışlar, etmişler. E, Muhittin-i Arabi'nin kitaplarına karıştırmalar var. Basılmış da baskıya da çıkıyor o. Çünkü yazmada karıştırmış. Zaten kitap evvela iki nuska, üç nuska. Yahudin işi yok, gavurun biri. O ilk zamanda bile... E, kitabın birkaç dünyada birkaç taneyken bile bir nüskasına katmış bir şey. Ya bu alim olmak lazım sen şimdi. Yani diyoruz Abdülkadir Geylani Hunye isimli eseri var. Biz ondan kaynak veriyoruz devam. Başımızın taadi. Ama orada bile İmam-ı Azam'ın aleyhine bir şey katmışlar. Ya Abdülkadir Geylani'nin sözü değil. Çünkü öbür tarafta ne diyor? İşte onu alim anlıyor. Başka yerde diyor kale bu Hanifete İmam-ı Azam buyurdu Rahimehullahu teala İmam-ı bu met ederek görüşünü alıyor. Orada İmam-ı Azam'ın görüşünü alan adam o bir tarafta İmam-ı Azam'ın cebri mezebinden der mi? İşte o çelişkiyi alimler çözebilir ama sen çözemezsin. Aa Abdülkadir Geylani İmam-ı Azam'ı mı beğenmiyordu acaba? Öyle diyeceksin. Onun için tercümeler çok sıkıntı. Ancak çok güvenilir bir alim olup o parantez açar, dipnot koyar, şerh yapar, izah yapar da, öyle, adama veriyor, şimdiki kitapçılar, eee, kitabın Arapçasını veriyor, diyor ki, efendim, sen bunu çevir. Adam da bir Arapça biliyor diye, ama Arapçadaki adam lügatı biliyor, istilahları bilmiyor, terimleri bilmiyor, tabirleri bilmiyor, şerhlere bakmıyor, lügatla dümdüz bir izahsız tercüme yapıyor. Çoğu kere zararı faydasından, çok oluyor. Çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Çünkü ilim sebepleri arttı. Herkes yazıyor. Yazdığını internete koyuyor. Zaten internet olmuş Ayetullahal Uzma. Google. Hazreti Google olmuş. Önüne gelen Google'a bak. Önüne gelen Google'a bak. Bakıyorsun ama Google'daki vahiy mi yani? Onu oraya yazmış. Şu kitaptan alıntı. Acaba o kitapta öyle mi yazıyor? E sen o kitabın kaynağına bakacak durumda değilsen oradan alıntı yapman sıkıntı. Dolayısıyla... İlim illâ hüzül ilme min efvâhir ricali İlmi erlerin erkeklerin yani alimlerin ağızlarından alın sırrı tekrar dön devreye giriyor. Ha tabi ki televizyonda seyrettin oyunu ağızdan konuşuyorsun ya. Radyoda dönüyoruz tamam ağızdan ağızlarından al. Kitaplarda bile başka birisi bir şey mi kattı? Çeviri doğru mu yapıldı? Sıkıntısı çıkıyor. Çok bugün bu sorun. E Beyrut'ta bir kitapların ekserisini basan yer var, şimdi bakıyorum ya ortaklarından biri Yahudiymiş. E şimdi kitapların, bizde de geliyor eski kitap mecbur alıyor. Ama ben onu az çok anladığım için şimdi caiz olmaz denecek yere la'yı yazmamış, ye üzü caiz olur diye. E bakıyorum bunun caiz olacak tarafı yok. Orada la lazım, bir şey desem baskı hatası diyecek, dizgici on parmak hızlı yazdı diyecek. Ama çok büyük tehlikeli bir fetva veriyor o, kitabın aslı o değil. Şimdi piyasa dolu bu kitaplarla. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen, Arapçayı da doğru dürüst bilmeyene yine sıkıntı. Çünkü neden? Çok iyi hoca olmazsa o yanlışı çözemez. Baskıdaki yanlışı çözemez. O orayı çözmeye uğraşır. Halbuki orayı çözdükten sonra bir de oranın muhakemesini yapması lazım. Bu baskı doğru mu? Çünkü şu anda bilgisayar dizimiyle yazısıyla yazılmış. Çok önemli. Bak efendim son sem anne babası Meselesinde, inşallah bu Mevlid'e, Allah bana fırsat versin, anne babasının cennetlik olduğunu ispat eden delilleri yazıyorum. E, bu çünkü Vehhabiler falan, cehennemlik diyorlar. Anne babası hakkındaki eseri, bu Mevlid kandili adam, geçen hapisteydik, adak yerini bulmadı. Şimdi Allah özgür yaparsa mecburuz, adamız. Bir kitap çıkaracaktık, bu konuyu seçtim, yani hazırlayacağım, inşallah... Koca Aliül Kahiri şaşırttı ya. Alimlerin Sultanı ama alimlerin sultanı diye geçiyor. Büyük allame fakat yazan adam İmam-ı Azam'ın fıkıh ekberinde ve sahih doğru görüş ennevma anne babası ma mata alel küfri'' Küfür üzere ölmediler. Çünkü fetret devri zaten tebliğe ulaşmamış. Ma mata. Ma yok demek zaten. Ma ta öldüler, ma ma ölmediler alel küfrü, kafirlik güzel. Şimdi buradan yazan kopya, o zaman el yazma, kopyalı istinsak, hattatlar çeviriyor. Kitap, ben bir kitap alacağım desin, bir hattata yazdıracaksın. Yok ki baskı. Bu sefer ne yapmış çevirenler, eski dönem, çok eski dönem çevirenlerden biri, ma'nın birini yazmamış, ma ta alel küfrü, kafirlik güzel öldüler oldu şimdi ma, olumsuzluğa çeviren ma yazılmayınca. Aliül Kari koca alim o bile o görüşü e, i̇mam Azam'ın görüşü gibi anlayarak e, şerhe geçmiş. Ne yapacağız şimdi? İşte sonra alimler tabi bunu incelemişler etmişler. Zahidül Kevser'i Allah rahmet etsin büyük zat mesela diyor ki başkan nüshalar el yazmalarda bulunuyor e, ama işte Aliül Kari'ye ulaşan o. Başka nüshalar bakıyor ma var. Ma mata diyor. Ölmediler alel küfrü kafirlik üzere. Kafir ölmediler diyor. Başka nüskeler de aynı dönemin nüskeleri. Ama Ali Ukari'nin eline nasıl geç O geçmemiş o geçmiş. Halbuki orada düşünmesi lazım değil mi? Yani orada durması lazım değil mi? Kendi hadi bir ma'yı kendi koyacak kadar tasarruf yetkiyi kendinde bulmadı diyelim. O zaman şerh etme. Hiç o izaha girmemelisin. Çünkü burada bir sorun var. Yapmış yani Allah affetsin tabii Büyük alim Bütün kitapları Ehl-i Sünnet Hanefi, Nakşi Aman şey değil Bir yazarın şey, Hattatın şeyine kurban gidersin E şimdi sizin hiç Araştırmanız, ilminiz, ihtisasınız Altyapınız, tabanınız Tavanınız yokken Siz şu andaki tercümeleri ele alaraktan Ben ilmi kelam okuyorum hoca efendi diyor bana Ana ilmi kelam ne ya? Sen ilmi kelamdan ne anlarsın diyeceğim ona da! Diyemiyoruz ki şimdi terbiyesizlik olmasın diye. Anlatacağız adamı adam. Diyor. Öbürü Tevrat okuyorum diyor. Öbürü İncil almış bir tane. Böyle millet araştırmacı olmuş ya. Şaşırttık kaldık. Kur'an'dan haberi yok, İncil okuyor. Cık. Bizim millet, bizim! Lütfen Allah razı için sohbetlere devam edin. Sohbetlerden aldığınız ilimlerle iktifa edin. Ama buradan yönlendirdiğimiz kitaplar da var. Diyoruz size onu okuyun, şunu okuyun, şunu okuyun, tamam. Yeter. Karıştırdıkça gemi batar. Ha bir de maturidi eşari arasında ihtilaflar gibi görünür. O ihtilaflar 18 mesele gibidir. O ihtilaflar e, itikadi konularda büyük bir ihtilaf sayılmaz. Matüridi ile eşariye arasındaki ihtilaflar lafzidir. Yani çoğu sözcükte kalmıştır. İçine indiğin zaman bakıyorsun ihtilafın aslı bir yere varıyor. Ona da misaller derste geçer. Vel hilaf, hilaf ilmi. Hilaf ilmi, e, ilmi kelamcıların birbiriyle yaptıkları mü, mücadele. E, efendim Bunu senin e, genel insanların okumasında ne fayda var diyor. Sen doğru inancını aldın, onu muhafaza etmeye bak. Veya fıkıhçıların arasındaki ihtilaf. Ya şimdi fıkıhçıların arasındaki ihtilafta e, fetvalarda, İhtilaf ümmeti rahmetün vasiatün, ümmetimin ihtilafı nedir? Geniş bir Rahmettir. Ne demek genç rahmettir? Adam Mekke'de tavafa girmiş, Şafii mezebinden kadına eli değse abdesti gidecek, izdiham var, çıksa girse kaç saatte abdest alıp bir daha tavafı tamamlayamayacak. Veyahut da yine bir kadına eli değecek, ondan sonra kıyamete kadar tavafı bitiremeyecek. Ne diyorlar ona? Şafii'ye diyorlar ki sen Hanefi'yi taklit et burada, abdestin kadın değmekle bozulmasın. E şimdiki bir yerinden kan geldi, Diyelim ki bayram namazı, cuma namazı Çıksan abdest alsan namaz kaçıyor e, Cuma namazının da bedeli yok Yani e, bayram namazı geçti geçi Cemaatla kınır, cuma ancak cemaatla kınır falan. Ha, Orada sen diyesin ki Şafiye niyet et de İzdamdasın, kalabalıktasın, bir daha çıksan abdest alsan Namazı kaçıracaksın, o namazın da bedeli yok Yerine bir şey yok Ha orada şafiye niyet et de abdestin bozulmuş olmasın ha, Bunlar ihtilaftır Ama bunlar rahmettir Bunlar kolaylıktır, değil mi? Bunlarda hepimiz için çok faydalı meseleler çıkıyor bu ihtilaflar. Bunlar hatta e, fıkıçılar diyorlar ki fıkıh kitaplarına bakmak ama fıkıh kitaplarında ne diyor mesela? İcabında diyor ki e, İmam-ı Azam böyle dedi, İmam Ebu Yusuf başka bir şey. O vacip dedi, o sünnet dedi, o diyor mekruh dedi falan ihtilaflar var bir meselede. Bunların zararı yok. Bunları bilmenin nesi var? Faydası var. Ee, bizim kitaplarımıza bakmak gece teheccüd kılmaktan daha hayırlıdır. Kur'an okumaktan da daha hayırlıdır. Hatta nafile namazların en faziletlisi tesbih namazı olduğu halde tesbih namazı kılmaktan da daha faydalı hayırlıdır. Yani ben size ne diyordum? Bir fıkıh meselesi öğrenseniz yatmadan evvel fıkıh kitabına baksanız orada söylüyor Şafii böyle dedi Hanbeli böyle dedi görüş ayrılıkları da geçiyor ama onda sorun yok. O kitaplara bakmanız sizin için nafile namazdan bile eftaldir çünkü din fıkıhtan ibarettir. Onların hepsinin yerine göre kullanılması icap edebilir. Ondan sonra hilaf ilminden senin diyor e, ne faydan var? Bu hangi hilafı söylüyor? E, i̇lmi kelamcıların e, birbirleriyle ...olan mücadeleleri. Deminki dediğimiz... ...bu kendi başına bir ilim. Ondan sonra mantık ilmi. Mantık... ...yani... ...felsefecilerin ilimlerinden sayılıyor. Birçok alime göre haram kabul ediliyor. Bazıları haramlığına kesin bakıyor. Bazıları... ...efendim... ...mesafeli duruyor. Münazara ilmi de buna göre... E, hacet yoksa, zaruret yoksa, sen ilim adamı değilsen, sen karşı tarafla mücadele edecek e, irtisasa sahip değilsen, senin için bunlarla uğraşmak caiz değildir. Ama alel itlak, yani kayıtsız şartsız da bunları tümden reddedemeyiz. Çünkü fıkhın aslı nedir? Usulü fıkıhtır. Usulü fıkıhta bile mantık kaideleri var mı? Vardır. Kur'an-ı Kerim'de bile bazı deliller, akli, mantıki deliller var mıdır? Vardır. Ve tilhucce tunatena İbrahim aleyküm. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yıldıza baktı. Rabbim dedi. Sonra batınca la hubbul afinin batanları sevmem dedi. Ay geldi. Onun için yaptı onları. Kendisi yıldıza taptığı için değil. Yıldıza tapanları, aya tapanları, güneşin tapanları döndürmek için Mevlâbülur ki biz o hucceyi delili ona verdik. Yani o cahil topluma karşı Allah'ın varlığını, birliğini ispat etsin diye delil verdik ona. نَرْفَعُدَ رَجَاتِمْ مَنْ Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Yani ilim meselesinde dereceler verir. Ha, bazısının muhakemesi çok kuvvetli olur. Münazara da ispatı çok kuvvetli olur. Bu Allah'ın verdiği ilimlerdir. Bunları genel manada reddetmiyor. Ama sana lazım değilse, sen bu işin ehli değilsen, sen bu ilimlerle kendini uğraştırma demek istiyor. E, e, mantık, Efendim biz mantık okumadık. Onun için biraz da mantıksızım zaten. Ama e, Efendi de bana çok izin vermedi e, bu işlere daldırma. E, yani hep mübarek mürşidi dinlemenin bereketleri. Kendime kalsam çok daha okumak istiyorum. O zaman Sadrettin Hoca okutuyor o şeyde, Fatih Camisi'nde Sadrettin Hocam Allah Sadrettin falan. Herkes gidiyor şimdi isim vermeyeyim. Kimileri rahmetli oldu A, hocalar. Ben de heves ediyorum. Gitmek istiyorum. Şöyle okutuyor, böyle okutuyor falan falan. Biz de okuyoruz İsmaila'da hocalardan. E, tabii ki yalan geliyor. Mesela şerh az falan. Ya kasete çekmişler Sadrettin Hoca'nın şeyini. Molla Cami dersini getirmişler orada medresedeki başkaları. Bir açtılar falan. Tabii ben hiç görmemişim o zaman. Bir dinliyorum ana bizim Okuduğumuz nerede? Bu adamın anlattıkları nerede? Adam kadayıfın telleri gibi tane tane açıyor açıyor. nahiv kaideleri falan. Heves ettim yani. Derinlemesine gideyim falan. Değil <gülüyor> efendi Efendiden müsaade alma. Senin okuduğun sana yeter dedi. Ha biz de laf dinledik. Laf dinledik buraya geldik. Anladın mı şimdi? Ama o çok fazla okuyanlar benden çok fazla okuyanları da biliyorum. Laf dinlemeyenlerden de çok bir hayır gelmedi. Demek sana okuduğun yeter demek oradan ileri kafam karışacaktı meseleyi bilmiyorum ama mantığa hiç izin vermedi ben yine e, az bir izinle bir süllen mi diyorlar, ne, bir şeyler okuyalım dedi Nurettin Can Hoca vardı Allah rahmet etsin o da genç vefat etti mübarek Ta o zaman 80 model altımda baba, 80 senesinde gelmişim Rize'den şoförüm de var gidiyorum Kartal'a o zaman da ikinci köprü de yok yani çok zaman gidiyoruz, işte biraz ders okuyalım falan, ilme çok merakım var falan. Bir şeyler okudum, çok da yani mantık şeyinde çok ihtisasım yok, mantık şeyinde çok ihtisasım yok. Ama tabi okuduğumuz diğer kitapların hepsinin içinde mantık kaideleri olduğu için kendi kendini mecburen geliştiriyorsun. Usulü fıkıta var, e, akaid ilmi kelam da var, onları okuduk tabi ki. Okuduk, okuttuk, unuttuk demiş. Üç kap. Okuttuk, o unut, okuttu o unuttuk, o demiş yani. Üç kaf. E şimdi, ama lazım olan yine aklımıza geliyor, ağzımıza geliyor lazım olan kadar. Lazım olmayan zaten, iyi ki de çok uğraşmamışız diyorum şimdi. Ne efendim, mantık için ne diyor? Bu da mantıkta diyor. <gülüyor> mantığın başında diyor. Yani mantığın hükmü nedir? Mantık ilmi okumak için. Mantık ilmi harcayacağız. Suğra, kübra neticeye gidiyor. Hep böyle neticeye giriyor, anladın mı? Suğur'a kübra neticeye. Ne diyor mesela? Ee, e, her hayvan diyelim natıktır. Ee, her natık, işte her insan hay, hayvandır. Ne demek bu her insan hayvandır? Hayvan canlı demek, canlı. Her insan canlıdır. İşte her canlı natıktır, müdriktir veya işte kendi başına hareket edebilmektedir, iradelidir falan. Öyleyse insan nedir? Hayvanı natıktır diye bir netice, suğura, kübra netice gidiyor. Gidiyor ama işte her zaman öyle gitmiyor. <gülüyor> Bazıda gelirsin, iki kere iki dersin dört etmediği yerde vardır yani. Onun için Mevla'nın ayetlerinde illaki tamam hesaplar vardır, matematik vardır, co coğrafya vardır, fizik vardır, şu vardır, bu vardır ama bir de mucize vardır. Fizik kurallarını bozar yani. Bir de keramet devreye girer Ateş yakmaz. Bıçak kesmez. Falan. Böyle de şeyle olur. Bu sefer bunun kesmesi lazım mantıken. Kesmiyorsa bu bıçak değil mi demek lazım yani. <gülüyor> ha, oradan geri tornistan edersin. Küt kafayı vursun duvara geri dönersin. Bıçaksa keser. Her bıçak keser. Bu da bıçaktır. Öyleyse keser. Dayarsın İsmail Aleyhisselam'ın boğazına. Kesmez. Kesmeyince de o zaman bu bıçak değil mi demek lazım. Dinimiz mantıkla anlaşılır cinstendir ama mantıkla bulunur cinsten değildir. ''Dinuna, e, dinuna bin nukul la ala münasebeti vermiş Dinimiz ayet hadis dinidir, nakil dinidir, akıl ve mantık münasebeti üzere değildir. Buradan e, ters mana çıkmasın ki bizim dinimiz akla mantığa uymaz. Ama şu demektir, bizim dinimiz akılla, mantıkla bulunacak cinsten değildir. Öbür türlü ne yapıyordular cahiliyet devrinde? Kendi kendine ölmüş hayvanı yiyordular. Kendi kendine ölmüş, laşe, leş Kur'an ne yapıyor leşi? Yasaklıyor. Leşi yasaklıyor. Halbuki e, diyorlardı ki, sen diyorlardı insanların kestiğini yiyorsun, efendimce... Allah'ın kestiğini yemiyorsun. Allah'ın kestiğini e kendi kendini ölmüş Allah kesmiş diyor. Şimdi o zaman bu laboratuvar tıp bir laboratuvarlar tahliller yok. Eşini kendi kendine ölmüş hayvanın kanı içinde kaldığı için, kan dışarı boşalmadığı için o kanın içeride zarar oluşturduğu için o etten insana zararı olduğu şu anda çıkıyor. Ama o zaman böyle bir konu yok. Ama akıl ve mantığa vuruyor. Kendi kendini ölmüş daha makbul. Çünkü bunu Allah öldürmüş diyor. İnsanın öldürdüğünü yiyeceğine git Allah'ın öldürdüğünü ye diyor. İşte mantık böyle de gider. Mantık böyle de gider. Bizim dinimiz Allah'ın buyurduğunun hikmetini anlama anlaş, anlayacak dindir. Ee, akıl ve mantık incelediği zaman dinimizdeki hikmetleri anlayacak kabildendir. Ama bir meselede aklın ermedi mantığın sökmedi. Yani şimdi altın takmak erkeğe yasak, kadına serbest. Mantıkla, akılla, tahlille şuna o zaman için bir izahı yok. Ya yani ben niye altın takamıyorum ya? Kardeşim hadis-i şerifte buyuruyor. Ayette buyuruyorsak <gülüyor> ve mâ atadumur resul verdiğini alın ve mâ ne'a'fetu. Yasakladığını bırakın. Ayette buyuruldu mu? Tamam. Ondan sonra hadiste buyuruldu, ''İnne azeyn haramun ala zükûri ümmeti'' Bu ikisi ipekle altını kaldırmış mübarek elinde göstererek ümmetimin erkeklerine yasaktır. ''Hillun li inasim. ''Dişilerine helal'' Hadiste sahih, çünkü sahih olmayan hadiste fıkıh hükmü veremeyiz. Faziletli amellerde sahih olmayan hadislerle de zayıf ile de amel edilir. Ama itikat ve fıkıhta sıhhat aranır. Dolayısıyla hadiste sahih. ve vs. E, fıkıhçılar bundan hüküm çıkartıyor müştehitler. Erkeklere altın takmak haramdır. E şimdi benim aklım mantığımı almıyor. Erkekle kadında niye ayrım yapılıyor? O takıyor ben niye takamıyorum? Diye gittiğin zaman mantığına uymayan yerde sen ben buna inanmıyorum, kabul etmiyorum dediğin zaman dinden çıkarsın. Bak altın yüzük takarsan demiyorum. Altın yüzük takarsan haram işlemiş olursun. Günahını bilerek takarsan günahkarsın. Ama bu niye böyle oluyor diye itiraz edip Allah'ın hikmetine itiraz edersen, hükmünün hikmetini karıştırırsan, aklım almıyorsa bu dinde yoktur. Dediğin anda harama helal falan, itikadın sıkıntıya girer. Ama bunun illa hikmeti var mıdır? Vardır. Hikmeti vardır. Ama bunu o zaman anlamazsın, sonra anlarsın. Senin zamanında çıkmaz sonra çıkar. Belki de dünyada çıkmaz, ahirette çıkar. Her hikmeti de sana açıklamak mecburiyetinde değildir. Ha şimdi araştırmacılar diyorlar ki efendim altın erkekte ne yapıyor? Kadınlık hormonumu ne salgılıyor Veyahut da ona yardımcı oluyor, destekçi oluyor. Böyle zinet takı erkeğe uygun değildir, alt uygun değildir. Altın olursa evet haramdır. Altının dışındakilerde uygun değil. Gümüşte de bir ölçü var, yüzük miktarıdır. O miktarda geçersen gümüşte de böyle künyeler, takılar falan onlar da haramdır. Gümüşünde Efendim istediğin kadar gümüş kullanamaz erkek Çok bir miktarı var yüzüklük kadar Onu geçerse saat, maat, günye gümüş caiz değil Çünkü kadınlar hakkında diyor Yani melekler Allah'ın kızlarıdır diyen cahiliye müşrikleri zemme Rabbimiz takılarla büyütülen kızı mı bana yakıştırdılar Yani oğlan bile vermiyorlar diyor Benim hiç oğlum çocuğum yok erkek de yok kız da yok ama Bula bula da kızları bulmuşlar diyor, bana takıştırma, yakıştırma diyor. Kızlar hakkında da derken, takılar içinde büyütülen diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim, kız çocuğunun takılarla büyütülmesinin uygun olduğu, çünkü kıza çocukluğundan beri küpe takılması, altın takılması falan, onda kadın hormonunun geniş, gelişmesini sağlar, yardımcı olur, çok iyi bir şey. Hani erkeklere şuna buna bul erdikten sonra göstermemek tabii şart değil. O zinetini göstereceği mahremleri var. Ama... Bunun hikmeti o zaman bulunmadı diye bunu inkar eden ne olur? E şimdi bu hikmet çıkabilir, yine de çıkmayabilirdi, çıkmayabilirdi ama vahyin sahibi doğru buyurur. yaradan bilmeyecek de yaratılan mı bilecek? Ha şimdi nereye geldik? Dinimiz nakil dinidir, ayet hadis dinidir. Akıl münasebeti üzere değildir. Ne demek? Aklıma uyarsa alırım, aklıma yatmazsa atarım diyen kafir olur aklıma uysun uymasın mantığım kabul etsin etmesin Rabbim ne buyurduysa Habibi ne duyurduysa haktır ve gerçektir tamam bak rahatız şimdi rahatız ama bunu araştırmaya kalkarsak rahatsız oluruz çünkü bazı şeylerin hikmetlerini ne? ne ulaşamayabiliriz ulaşamayınca inkar etmekler etmek lazım haşa ve kella ve tıbbi tıp ilmi senin diyor tıp ilminle uğraşmaktan ne karım var şimdi koca İmam gazali bu burayı iyi çok hadimi niye şerh aldık önümüze şerhsiz yolda yürüyemeyiz eee efendim tatarhaniye de diyor ki yani fıkhımızda tıp ilmi farzı kifayedir ne demek farzı kifayedir doktorlukla uğraşacak adam nasıl ilimle uğraşacak ilmi kelam okuyor ona müsaade ver çünkü o cevap verecek sapık fırkalara Ha, doktor olup da milleti tedavi edecek adam tıp bilmiğinden uğraşması farz-ı kifayet, vacibi kifayedir. Lazım. Lazım. Ama i̇mam Gazali'nin kastettiğine derine dalmak sana lüzumlu değil. Çünkü sen efendim ne yapamazsın? Ee, bunun ehli değilsin. İşte yarım hoca e, din yıkar, yarım doktor can yakar Yarım kalfa ev kar neyse. El ilmu ilman, İmam Şafii'den nakledilir. Bazısı hadis demiş ama hadis olmama ihtimali kuvvetlidir. Hikmetli söz. İlim iki türlüdür. İlm-ül edyan, ilm ebdan. Dini ilimler, bir de bedenle ilgili sağlık ilimleri. İki kısım ilim var. Dolayısıyla tıp ilmi farz-ı kifahedir. Cumhur göre bununla uğraşmak müstehaptır. Amma ve lakin... ...senin namaz borcun var. Kazaların var. Ehli sünnet itikadın daha tamam değil. Mezara insen ne sualle cevap var daha hazırlık yapmamışsın. Bu kadar lüzumlu itikattan tut en büyük en ehemmiyetli farzlar varken... ...sen de profesör olacak durumda değilken... ...yani bir doktor profesör bir doktora master bir şey yapıyorsun gibi de bir durumda değilken... ...bu işin derinliklerine uğraşırsan bu uygun... Değil. E zaten doktorlar diyorlar. Ya diyorlar, şimdi ilaçlar hakkında kitap var. Değil mi? Aynı bizim şey gibi işte bu tercümeler gibi. Adam İngilizceyi iyi biliyor. Ya sen İngilizceyi bilebilirsin, Arapçanın gramerini, dilini bilebilirsin. Sen Arapça gramerini biliyorum, anlıyorum diye tefsire mana veremezsin, ihtisasın yok. Şimdi adam İngilizceyi iyi bilse e bir tane İngilizce böyle kocaman takoz gibi şeyler var ilaç şeyleri. Kocaman kitap. Bütün ilaçların işte bileşiğini, içeriğini, maddesini, yan etkisini bilmem yazmışlar. Adam da İngilizce biliyor hemen açıyor. Sen de aaa İngilizce biliyor diye. Hele bir anlat neye yarıyormuş bu ilaç falan. O da oradan bir faydasını gördü. Aaaa raculiyete çok faydası var. Ha raculiyete aaa Allah ben hemen bir tane yutayım. Lan ne yutuyorsun leblebi bu bulacaksın? <Gülüyor> Doktora soracaksın da. Çünkü o doktor sana diyecek ki kardeşim tansiyonun kaç? Böbreğinin durumu ne? Böbrek da Böbreğin bitmişse bu ilacı nasıl içeceksin? Ha, sen ne yapıyorsun? Ama bu adamın İngilizcesi iyi buna güvenilir. Güzel tercüme. Güzel tercüme eder ama tıp ihtisası yok ki. Anladın mı şimdi? Böyle uğraşmayın. Zaten doktorlar da diyor da anlatamıyorlar. Bir de şeyler çıkıyor tabii. aktarlar bir ayrı dava. E, şimdi onlar da bir dönem itibar görüyorlar. Şunu buluyor. İşte reklamlar yapıyorlar, şu hap şuna yarar, şu hap buna yarar. Ondan sonra şimdi de başka reklamlar çıktı. <gülüyor> Adam diyor kalbim açacağım diye bir... Te e, televizyonlar reklam ediyor bu hapları. Efendim, ben aldım diyor kalbimi açacağım diye diyor. Ondan sonra diyor, bir kriz. Gittim doktor demiş ya 8 ay evvel iyiydin. bunu nasıl tıkatmayı becerdin diyor diyor. Bu sefer diyor bu, bu hapı içtik ne oldu ben? Yani, e şimdi sen... E <gülüyor> tarım Bakanlığı'ndan hepsini almış ya. Kardeşim Tarım Bakanlığı e, böceklerle alakalı. <gülüyor> e, meyvelerin kurtanamamasıyla alakalı falan falan. Sanki Tarım Bakanlığının verdiği izinlerle çık, piyasaya çıkartmışlar bu kadar ürün. E, veya adam diyor ki bana çok iyi gel. Ya sana iyi gelir senin öbürüne gelmez. E, her tarla aynı sabanla sürülmez e, efendim. ihtisas, iktisas, iktisas. Aynı doktorluk işine bu dilişi çok benziyor. Nasıl yanlış doktor, yanlış teşhis bilmem ne. Canın yanar, burada da dinin imanın yaralanır, yanar yani. Fakat adamın sohbetini de dinlemeyeceksin, tercüme kitapları da okumayacak Tercüme ancak güvenilir bir alimse. Rastgele piyasadan alıyorsun ya. Adam kendine göre yorum bile katıyor, tercümeyi de doğru yapmıyor ki. E dikkat. Evet. Vettevavîn, şiir divanları. ve eş'ar, şiirler. Ee, bu şiir divan tabi edebiyat çok. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap şiirleri çok o zaman bir Adam öyle bir divan. Araplarda da edebiyat zirve zaten ona e, dair Kur'an-ı Kerim geldi ki mucize, fesahat ve belagat türünden geldi ki İsa aleyhisselam zamanında tıp ileriydi ama zirveye ulaşmıştı, tıp ölüyü diriltemiyordu. Mevla ona Ölü dirittirerekten e, ne yaptı? Mucize olduğunu, farklı bir şey olduğunu ispat etti. Mucize aciz bırakan. Efendim, Musa Aleyhisselam zamanında sihir ve büyü ve tılsım ilimleri gelişmişti, ona bir asa verdi. Asa ile biliyorsunuz, denizin yarılmasından tut, yetmiş bin büyücünün malzemesinin yutulması falan. Her dönemde o peygambere, o dönemin halkını aciz bırakacak mucize veriliyor. Ee, bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce mucizesi var. Onları inkar edenler cahil ve ahmak insanlardır. Ama e, en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerimdir. Ama birisi derse ki Kurandan başka mucizesi yok o zındıktır. O bazı ilahiyatçılar var böyle diyen o zındıktır. Kim derse ki Kurandan başka mucizesi yok zındıkı ekberdir. Ama mucizesi çoktur, en büyük mucizesi Kur'an'dır, laflara dikkat edelim. En büyük mucizesi ne üzerine gelişmiştir? Fasahat ve belagat. Kur'an-ı Kerim'deki, ha içerdiği manalar, o ayrı bir şey. Tabii ki şiir divanlarında da, o zaman muallekat-ı seb'a vardı. Yani yedi şiir, jüri, o zamanki jüriler tabii fasih belli konuşan edebiyatçı adamlar. Onlar jüri gibi onu seçiyorlar. Bütün Arap kabilelerinden gelen yazılan şiirlerden ne oluyor? Yedi şiir Kabe'ye takılma hakkı kazanıyor. Yani şimdiki yarışmalar gibi falan filan. Ama çok yüksek seviyede şiirler. Ama Kur'an-ı Kerim geldiği zaman hepsini aşağı indirmek zorunda kaldılar. Çünkü Hz. Ömer Efendimiz ki şair Hazreti Ömer şiirde çok ileri, Ebu Bekir Efendimiz de öyle, çok şiir söylüyor. Şiirde zirve ama tabi ilk o kardeşinin evini bastığında eniştesiyle Müslüman olduklarını duyduğundaki hadisede mesela Tâhâ Mâ enzelnâ aleyke'l-Qur'âne li teşgâh İllâ tezkiretel li men yâhşâh Tenzîlen min men haleqa'l-semâvâti vel-erd Tenzîlen min men haleqa'l-erda ve'l-semâvâti'l-ulâ Al-Rahmanu al-ʿArsh istawa, Lou ma fi al-ṣamāwāt ve ma fi al-ard ve ma bīna wa ma ma taht al-thara, fīntajhar bil-qawl fīnūya al Allahu ki bu ne ya, dedi ki bu şair falan işi değil. Hele ki Muhammed, sallallahu ve bildiğimiz biri yani bu ne Bu nereden çıktı bu kadar? Yerin altı, toprağın altı, nemin altı, göğün üstü falan, arş, kürsi o. Dedi dur hele şu kağıdı bir ver dedi bakayım. İşte aklını kullanan bir yerde durur. Bir yerde dur. Aklın o faydası da vardı. Durdu ve iman nasip oldu. Radiyallahu Teala. E şimdi efendim buna bir nazire yazalım. İşte Kur'an'a bir benzer, Kur'an-ı Kerim kaç kere meydan okuyor? Fetu bi suretin diyor. Bir sure getirin. Bir ayet süverin. 10 e, sure getirin diyor. Hadi indirim yapıyor. Bir suretin bir sure getirin diyor. Tabii bir sure en az 3 ayet olduğu için bir ayetin diyor. Sonra hepten indirim yapıyor. Bir ayet getirin diyor falan. Ama adamlar o kadar fasih, o kadar belî, o kadar edebi adamlar mağaralara kapanıyorlar. Niye? Ne diyorsunuz ona? Konsantrasyon mu ne işte. Bozulmasın diye. Yani Düşünce gücü bozulmasın diye onu görmüyor bunu yapmıyor Dağa girmiş mağaraya girmiş işte göğe bakıyor yere bakıyor Hani ki neden bir şeyler çıkarayım e ne çıkaracağım? Çıkart çıkart çıkarttı Böyle bir sure çıkarttılar Böyle bir sure çıkarttılar Böyle bir sure çıkarttılar, bir sure çıkarttılar. Neymiş dedi kaç ayet yaptık hadi bakalım Bir de getirdiler evvela kendileri aralarında çünkü o dağdaki mağaradaki ayet aşağı indi e bu sefer öbür şeylerle, edebiyatçı, müşriklerle, toplaşlar falan dediler hani bunu bir nazire olarak ortaya çıkaralım falan. Sonra baktılar ettiler ne diyor ki i̇şte, fil nedir, fil var ya fil nedir, filin ne olduğunu sana bildiren nedir, filin ozu, hortumu uzundur, kuyruğu kısadır falan. Dediler kardeşim tamam da rezil olacağız dediler bunu köylü de biliyor şimdi yani. Tamam filin hortumu uzun da kim yaptı? <gülüyor> Kuyruğunu kısa kim yaptı? Filip sana bildiren nedir ama fil fili yaratan kimdir? Kur'an fili ben yarattım diyor. Allah Kur'an'da diyor ki fili ben yarattım diyor. Şimdi tamam o fili ben yarattım diyor. Bu sefer sen ne diyeceksin? Filin hortumunu e, efendim kuyruğunu anlatacaksın. E, sen yarat ben yarattım. Bak şu file efelemiyor Develere bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış diyor Kur'an. Meydan okuyor. Böyle sema kezurra. Devekler mi mı direksiz nasıl kaldırılmış? Eylen arzı keyfesinde, yerlere bakmıyorlar mı? Efendim nasıl döşenmiş? Altında, iki yedi katın altına da insan su çıkıyor. O kendi yaptığı işten bahsediyor. Sen neden bahsediyorsun? Filin hortumundan, kuyruğundan bahsediyorsun. Sen diyebiliyor musun ki şunu ben yaptım, baksana benim önerimi diye bir şey diyemiyor. O zaman derler ki sana bir ufak fil yap. <gülüyor> e, bir ufak fil yapamıyorsun, bir sivrisinek yapamıyorsun, bir kanadını takamıyorsun. Ondan sonra fil biraz fazla gelir. Sen, sen sivrisinekten bahsedelim. Sivrisineğin kanadından bahsedelim. Bir sivrisineğin kanadı füzenin kanadından daha zor. Çünkü büyüdükçe işlep iş kolay olur, küçüldükçe iş zor olur. E bu nasıl hareket ediyor ki diyor. Bir de füzenin kanadı iradesiz hareket ediyor. Sivrisineğin ki iradeli hareket ediyor. Bir sivrisinek malzemesindeki mucizeleri bir inceliyorsun bakıyorsun. Oo o seni deşmeden evvel senden kanı almadan evvel ne işlemler yapmış onun. Onda ne malzemeler var? Takıyor, çıkarıyor, neler ediyor. Ameliyattan fazla şeydeki, ameliyathanedeki malzemeden fazla işlem yapıyor orada. Kolay mı oradan o kanı çekmek? Benim damarımı bulamıyorlar. Sinek nasıl buluyor kanı alıyor hemen. <gülüyor> şimdi mesele nedir? Mevla yaptığından bahsediyor. Sen neden bahsedeceksin? Allah'ın mülkünde gördüklerinden. E Allah'a yarar. Yine Kur'an'a yarar, yine Rasulullah'a yarar sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Ne anlatırsan, işte sahibi Rabbimdir der. Sahiplenir çünkü Rabbi sahiplenmiş onu. Durum bu. Öbür türlü, sen efendim divanlar, şiirler, edebiyatlar çok da biraz doğru uğraşılar değiller. Ama alimler de yazmıştırlar. İmam Şafii divanı var, şiir divanı. Çok da beyitleri var, muazzam bir şey yani. İmam Şafii'nin şey yok. Ama eğer onu da şiirle söylüyor. Velüle şiirü bil ulama rahman İlim şi şiir diyor alimlere çok yakışmaz. Eğer alimlere yakışsaydı Lebid Arap'ın en büyük şairi ile bittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor yani es taku beyti kale'u lebid. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in sözüdür. Hani ela kullu şey mâ halallâhu batılû Allah dışında her şey boştur. Ve kullu ne'im illâ muhale tezâilû Her nimet sonunda çare yok. Elden çıkacaktır. Hani mana itibariyle çok doğru bir şey. Ben diyor şiir alimlere yakışsaydı lebidi geçerdim diyor. Yani divanlar divanlarda Ama alime yakışmaz ben fıkıhçıyım. Müçtehit adam işte çok şiir söylemem. Ama bir de Allah korkusu olmasaydı diyor bütün insanları kendime köle yapardım. Öyle bir ilmi bir şey var da, hele Mısır'a son dönem geldi, koca mezhep sahibi, herkesi köle gibi çalıştırabilecek kadar. Allah'tan korkalım diyor, hiç kimseye şey yapmadım diyor. Dünya işime koşmadım diyor. Böyle çok şiirleri var ama, en çok sevdiğim bir şiiri, bana da yakışan bir şiiri, اُحَبُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلِّيَنْ اَنَعَلَى بِهِمْ شَفَاعَةً وَاَكْرَهُ مَنْ بِضَاعَةُهُ الْمَاسِيهِ Kunna fil Salihleri severim ama onlardan değilim. Ama umarım ki bu sevgi sayesinde şefaatlerine erişirim. Günahkarları sevmem ama sermayede onlarla müştereyim diyor. Günahkarları sevmem, sermayesi günah olanları kerik görürüm ama benim de sermayem onlardan ayrı değildir diyor. Yani acayip. Şiir, hem şiir hem edebiyat hem zirve bunlar nasıl adamlar bunlara yetişilmez adamlar var. dedi قالوا يزورك احمد وتزوروا قلت الفضائل لا تعد منازله inzarani fe li inzarani fe bi fazli zawurtu fe li fel fazl fi diyorlar ki İmam ahmed ibni ambel ziyarete gidiyor. sen ne büyük adamsın falan İmam Şafii diyor. Halbuki İmam Şafii Ahmed ampeden yüksektir. Yani ilimde ve şeyde. Diyor, e, dediler ki Ahmet seni ziyarete geliyor. Sen de onu ziyarete gidiyorsun ama tabii hanginiz üstünsünüz falan. Diyor ki ben diyor, o beni ziyarete geliyorsa tevazu yapıyor da geliyor. Ben onu ziyaret ediyorsa o büyüktür diye ediyorum. İki durumda da üstünlük ona aittir diyor mesela böyle konuşmuşlar. ilim konuşmuşlar, hikmet konuşmuşlar. İmam Şafii'nin tıp hususunda var, hikmet hususunda var. Neler neler ne bilmedikleri bir şey yok. Müştehit ne demek ya? Müştehit kolay mıdır? Tıp hikmet hususlarında da çok bildikleri var mısın? Efendim senin o şimdi belgesellerinde yeni bulunan şeyler onlar o zaman söylemişler. Söylemişler. Ee, bunun sonu yok. Ama e, divan ve şiir bunlar okunur. Ve cahizdir. Mesnevi zaten şiirdir. Hepsi. Bunlar güzel şeyler. Ama inan, min al beyani ile sihira ve inan ile hikmeten öyle bir konuşma üslubu vardır ki elbette sihir gibi tesir eder. Allah'ın izniyle bazen büyü yaparlarsa büyü Allah izin verirse tesir eder. Nasıl ki büyü tesir eder, bazen de hiç lüzum yok. Adam bir konuşma yapar, o konuşmasıyla herkesi büyüler şiirden de öylesi vardır ki hikmettir buyuruyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem yol açmıştır hikmetli şiirlere. Ama velakin tabii ki birçok şu andaki şiirler şairler bunlar. Kadından bahseden, tüysüz delikanlıdan bahseden, şaraptan bahseden, aşktan meşkten bahseden falan falan falan bunlar caiz değildir. Bunları okumak, dinlemek, yazmak bunlar caiz değil. Lakin diğer ayet, hadislere uygun şekilde olsa caizdir. Ama yine de bunları ne yapmamak lazım çok? Çok da şiire daldırmamak lazım. İman eden, salih amel işleyen, Allah'ı çok zikreden şairler müstesna. Zaten onlar da kafiyeye, aruza uğraşarak yazmıyorlar. Bir aşk geliyor içlerine, bir divan yazıyorlar. Kendileri bile farkında olmuyorlar yani. Bu kadar veliler, şiirler yazmışlar ya. Niyaz Mısırlılar tabii şunlar, ne sözler ne sözler. Şar, i̇şte Risale-i Kutsiye, Risale-i Kutsiye şiir şeklinde görünüyor ama ne diyor? Sene 1271 idi, Muharrem'den dahi gün 11 idi, gıcı idi, gönülde dert bir idi. Dediler gel Aziz Hakk'a gidelim. Cemal bak, Cemal söyledi. İşte diyor ben şiir bilmem, fasih lisan bilmem, edebiyat bilmem. Manevi bir heyet geldi diyor. Manevi ricalde risale yaz. Hem de şiirle yazacak. Ben diyor şiir dedim ben yan yavi ettim figani. Yani yan yalı o şeyden yan ya Arnavutlukta mı nerede? Ben yan yalıyım dedim diyor. Yani Arap edebiyat, Osmanlı ve ben figan ettim diyor. Şiirle hem bilmem fasih lisan öyle olabilir. Yani şiir bilmem, fasih lisan bilmem. Murad ancak Muradullah dediler. Hatadan hıfz eder Allah dediler. Osa kuş rahmetli o birkaç beyit bilirdi ondan sonra tabii ezberlemesi zor olan şey vardı. Dediler al kağıt kalemi eline. O şimdi yani sen yazmaya başla. Kalem kendi akıp gidecek dediler. Hakikaten Koca Risale-i çıkmış 40 cilt şerh yazılır yani. Efendi Hazretleri sohbetlerde şerh etti iki cilt böyle şerh yapmış. O kadar ilimler ki yani akaidin en zor meselesi iki satırda özetlenmiş mantık dışı yani akaidin en zor meseleleri iki satırda her şeyi de yazmış bu bari değil mi? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda hadis tefsir fıkıh kaldığı nihanda eğer alim eğer abit buşanda bunastan uzlete Hakka gidelim cemal baki maalesef böyle mesela sonraki şeylerde diyor bir de baktım kafiye değişmiş hiç kendinde değil. Görmeye seayet Aziz Dîzârı'nın son beyitler öyle dönmüş mesela. Tediler al kağıdı kalemi eline, yani murat Allah'ın muradıdır, seni Allah hatadan koruyacak yaz. E şimdi bu şiir, vezin hepsi tutuyor ama, işte yazdırılıyorlar, o tamam. Al kağıdı kalemi eline yani, o yazacak. <gülüyor> Hulusi böyle antik antik eşleri var. Dedi, Al kağıdı kalem eline, karışma. Öyle eklerdi yani. <gülüyor> bu adam millet de zannedecek kitapta öyle. Kelem maneviyeti öyle argo yapar mı yani? Ama işte öyle anlatırdı var. Yemek yerken hiç konuşmadı. Yerdi yerdi. yerdi. Ya derlerdi, Hüsnü Efendi konuşmak sünnettir. şudur Dedi ağzımın işi var. <gülüyor> yerdi, yemek bittikten sonra bir feyiz gelirdi. Hemen otururdu. İşte Muharrem'den başlardı. Risale-i Kusyaya'dan bir şeyler okurdu okurdu. Bak, yüzü böyle mosmor olur. Ağlar falan bir cezbe... <gülüyor> Allah'ım ne adamdır rahmetullah eder. Al kağıdı kalemi eline karışma yani. Yani dinleyen de onu zannediyor kitapta. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> yani ya yâ ilezine derdi. Bütün ayetler yâ ilezine amenu zaten. Onu da deyince hoca zannederlerdi. İlerisi Türkçe devam ederdi yani. <gülüyor> Mesela maksat hasıl olsun, dumanı çıksın yani. yani do doğruyu konuşmak illa da edebiyat şart değil. Büyüm olan Sonunu, kafiyesini, veznini tutturmak değil, öbürü edebiyat nokta virgül okuyor, okuyor, bir kişi sakal bırakmıyor. Hurşit defendi ümmi adam, 40 kişi sakal bıraktırıyor. Çünkü tesir Allah'tan. Hacı Hamid Efendi geldi, kuyruğa girmişler. Hoca Hamid Efendi, Rasul Hoca'nın hocası, çok hocaların hocası. Rahmetullah büyük veliydi, kardeşlerdi. O da girmiş sıraya, onun elini öpme. Sonradan da göğe akıl verecekler. E, Hamid Efendi Hazretleri demişler, bu cahili diye. E Dedediuşan zaten o okurken anlatım onun çok büyük alim olmadığını demiş. İhlasından elini öptüm evladım demiş. İhlas var adamda. Yani şimdi ihlas 40 tane hoca yapamaz o kadar adamı döndüremez. Namaza başlatıyor, döndürüyor. Sak elini tutuyor, sakal bıraktırıyor. Bu şeyi yakası varsa yakasını kesiyor. <gülüyor> Yakayı istemez. Frank yakası diye yakalı şey. Burda Adamın kravatı. Gitmiş polisin buradan yakasını kesmiş. Kravatı kalmış ortada adam. <gülüyor> ya sen niye kesiyorsun bu bana? Sonra işte hapis işleri oradan çıktı ya. Sinop'ta dedim de. Sinop'ta. Sen gidip Sinop'ta adamın foterine şey dokunulur mu sana ne ya? Duramaz ki. Duramaz. Bir feyiz gelir. Dur. Ama şey adam yani o gören de onu seviyor onu yani. Şey yapmıyor. Kavga çıkartmıyor yani. Böyle seve seve. Ama sen nereye bak? E namaza başlattığına bak, sakal bıraktığına bak. E şimdi hocalar yapamadı işlere bak. Onun için yani edebiyat, şiir şu bu, güzel konuşma usullerini öğrenmek falan bunlar çok maksat hasıl etmez. İhlas oldu mu inşallah Allah Teala tesir yaratacak. E şiirlerle, divanlarla, çok uğraşmanın ne anlamı var? Ve yıldız ilimleri. Tabi bu yıldız ilim astronomi, astroloji. Şimdi böyle, efendim, yazıyorlar orada, şu günün burcu, şu günün şuyu, bugünün buyu, bazı burçlarla ilgili irtibatlı şeyler, e, tecrübeyle sabit olabilir, ilim olabilir, biz her ilimi reddetmiyoruz, inkar etmiyoruz. Ama ve bunlarla çok iştigal de e, ahirete faydalı şeyler değil. Aziz Yıldırım o zaman takılıyor bana şimdi, sen bursları, ben şimdi bakıyorum bazı gazeteden, o şimdi şey ne yazmış? Yazıyor şimdi, ben zaten kendi burcuma bakıyorum, ve böyle bakıyorum, ne yazmış, ne etmiş, bir şeyler bir şeyler. Tam da benim mahkeme günüme denk gelen bir şey yazmış, o gün önemli bir şey olacak yazmış, o gün de benim mahkeme günüme denk geliyor. Çok ay yazmış falan, ya dedim burada bir şey tuttu ama ne olacağını bilmiyoruz ne tuttu falan şimdi. külüyor olacak bir gün gel diyor bana, ya burçlarda ne durum var, bırak şunları ya diyorum şimdi ona. Niye diyor? İbrahim Aleyhisselam'ın işine döndü yani. Bu Rabbim, bu şu bu bu. Ondan sonra, ne diyor? Bunlar bu. Ya Bugün ne yazmış? Diyor ki bugün pazar diyor, millet azar demiyor da işte. Diyor ki çocuk çocuğunuzla iyi bir tatil yapacaksınız. Ulan da biz hapisteyiz, nerede tatil yapacağız? Deli mi bunlar? Ne biçim burç yazmışlar? O da bu sefer başladı gülme. Yani ne demek? Bunlar ilim ifade etmez. İlim ifade etmez. Ama hakikaten bir hesap kitap işi olursa, hakiki bir ilmi olursa, orada ölçümler yapar astrolog hakikaten bu bir ilimse onun ilmini biz inkar etmeyiz ilmi şeyler çünkü allah Teala sebeplere bağlamış bazı şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Süreyya yıldızı ülker diyorlar ona şimdi Süreyya yıldızı doğduğu zaman yeryüzünden afet kalkar bu hadis-i şerifte de o yıldız onu yaratıyor demek değil ama allah Teala her şeyi sebebe bağlamış Süreyya yıldızın ülker yıldızının doğuşu e, topraktan afetin kalktığı dönemdir. O zaman afeti kaldırırım demek istiyor. E bunları bilmek lazım. Ama mesela takvim, ezan saati e, yani bu nücum ilmine göre bunları bilmekte fayda var. Değil mi? Eskiden bu şimdiki gibi cep telefonunda yoktu ki bu takvimler saatte. Güneşi bilmek lazım. Doğuyu batıyı e, bilmek lazım. Şimdi ben bile nereye gitsem bir kıblede şüpheleniyorum şey diyorum. Bir de bakıyorum Doğu ne taraf? Niye? Türkiye'den Doğu'yu sola alacağım. Doğuyu sola aldığın zaman Türkiye'de kıble yönü var. Ya Bir şeyler de bileceksin yani. Kıble ne taraf, şu ne taraf, bu ne taraf, doğu batı. Hepten de gök ilimlerinden e, gafil olmak manasında değil. Amma ve lakin lazım olmadığı kadar bunlarla uğraşmak ne yapar? Seni esas maksadından alıkoyar. Bunu söylüyorum. Ve aruz. Aruz ilmi yani işte kafiye. Şiir kafiyeleri falan. Onu da okumadık zaten. Ama anlarım Mesela. Ha bakarım bir beyti okurken Arapça veya Türkçe eksik derim kelime. Neden? Onu kendimden anlıyorum yani vezin tutmuyor diye orada eksik. Onu anlayacak kadar anlıyorum ama kendiliğinden o meleke kesbetmekten yoksa mesela ilim olarak okumadık ve nehib ve tasrif sarp bu kadar uğraşmaktan ne karım var? Gayrat <gülüyor> aziy umri ömrünü boşa geçirmekten başka bir celal celal bir de yemin etti ya. Celal sahibinin celaline yemin olsun diyor. Ömrünü boşa geçirmişsin diyor. İmam-ı Gazali bu. Bu işlerin hepsini bitirdi. Son noktada Mevla'ya vardı. Emevi camisinin minaresinde kaldı. Aylarca minarede kaldı Mevla'yı bulayım diye. Boş adam değil bu. i̇mam İslam. Yani ömrünü boş geçirecek işler yapıştı. Sars Nahif. Sars biz okuduk. Okumak zorundayız. emsile bina maksut avamil efendi sayar. İzhar kafiye mollacağım. Tamam. Nereye kadar lazım? Tefsir, hadis, fıkıh anlayacak kadar. ibareyi sökecek kadar. Bunun derinine git, git, git, git, git, git. Niye? Arap edebiyatının dibine kadar git. Ne yapacağım Arap edebiyatının dibine? Bana burada Arap edebiyatının dibi başı lazım değil. Bana ayet, hadis, tefsir, fıkıh, hakaet, tasavvuf anlayacak kadar, yola çıkaracak kadar malzeme lazım. Bunu abarttığın zaman efendim zahayatı kabartırsın yani. Zahayatı kabartırsın. Şimdi maalesef doğuda medreseler çok. Şimdi burada da doğu usulü okutan hocalarımız var. Allah selamet versin. Velakin efendimiz Hazretlerinin usulüne uygun değil. 10 sene sarf nahiv okuyor. 10 sene. Ben gittim geldim diye 20 ayda ya. Sarfı ezberle, nahvi ezberle. Hafızlık yok. Talim tecvit düzgün değil. Okurken Kur'an'ı imamlığı zor olur. Molla olmuş yani doğuda. Mella olmuş, molla olmuş. 12 fenli bitirmiş, yutmuş. E, tamam biz ta, ilmine ama namaz kıldırırken galat okuyor, namaz ya değil. Işte. Ne yapacağız? Mübarek adam e, yani kıraat ilmi e, te, e, falan hiç lat ve tefsir, hadis, fıkıh yeni yeni belki başladılar. 10 sene sarf-ı okutulup da e, mezun olan bir adama bir ayet sorsan tefsir edemezse ...bir sebebin üzülünü bilemezse, bir hadisin sebebi vurduğunu bilemezse... ...bir fıkhtan helal haram mesele bana fetva veremediği zaman... ...zaten ömürler kısaldı. On sene ne demek bir çocuk on yaşında başlasa yirmi yaşında askere gidiyor. Askerden gelecek evlenme derdi, çoluk çocuk ne girecek. E bu ne zaman tefsir hadis fıkıh kahit tasavvufu belleyecek? Alet ilimleri denir bunlara, sarf naif ilimleri. Yani sizde çoluk çocuğunuz var, medreselerde okutuyorsunuz. O bakımdan, Hoca Efendi bunun bende ne alakası var? Çok alakası var. Çok alakası var. Ee, babam da o zaman işte okumak merak etmiş. Ee, Ezher'e gitmek istemiş gençliğinde. Emin Saraç Hoca Efendi falan abisi o Bahattin abi rahmetli oldu. Ee, Saraç, Bahattin Saraç Hoca Efendi. Onlarla tanışıyormuşlar falan. Onlar da Ezher'den e, giden gelenler var. Gideyim falan tabi maddi imkansızlıktan gidememiş falan. Ondan sonra burada Gümülcüneli Mustafa Efendi var. Ayaklı kütüphane. Ali Adel Efendi babamız da Emir Sarac Hoca'yı ona yollamış, yazı da yazmış, bununla ilgilen, bunu okut diye, ee, çok alim. O zaman biz tabi tanımıyoruz, ee, ben görmedim yani. Gümülcüneli Mustafa Efendi, Hoca Efendi, ee, bütün o eski birçok hocanın hocası mesela. Fatih Cami'nde buralarda, e, kitapları, mütapları tabii bu eski eserlerin hiç kıymeti yok, yazıyı latinceye çevirdiler, Arapça, Osmanlıca falan e, itibarsızlaşmış el yazma kitap hiç kimse değerini bilmez gavurlar gelmişler işte bütün köyden kentten yazmaları kitapları topluyorlar gemilerle götürüyorlar bize demişler tuğ kaka bunlar sizi geri bıraktı onlar o arada yürütmüşler bütün ümmetin mirasını falan orada da getiriyormuşlar bu Fatih Cami'nin Allah çuvallarla millet atmaya getiriyor yazma kitapları şimdi belki öyle bir şey var müzayede de 2-3 milyon dolara gidiyor bir yazma Kur'an yani öyle de şeyler o zaman değeri de bilmiyor Herkes götürüyormuş ama evimde, ocağımda basılırız, masılırız da böyle eski yazı çıkar falan hapça götürürler bizi falan. Çuval çuval geliyormuş işte. O zamanlar ben olacakmışım ki çuvallara ayıklıyım ama o gümürcülereyle Mustafa Efendi, Hoca Efendi geliyormuş oradan. Çöplükten ayıklar gibi o bütün eserleri alıyormuş yani. inceliyormuş tabi parasıyla da isteyen getirse parasını veriyormuş. Zaten çöpe atılan almak helal. şimdi parayla bulunmaz o eserlerin çoğu. Böyle ilimle uğraşıyormuş ama e, tabii ki eski dönem medreselerde derin derin okumuşlar. Sonra işte babamın naklettiği ondan Mustafa Efendi demiş ki evladım elektrik çağındayız. Şimdi eskisi gibi çok uzun okutamayız. Milletin azmi, himmeti kısaldı. Kısa zaman 2-3 seneden sonra bıkar bırakır. Hoca yetişmez. Elektrik çağındayız. Biraz süratli ve hızlıca adam yetiştirmek lazım. E, mihraplar boş kalmış. Gülü okuyanı müftü yapıyorlar. Efendim cenazeyi yıkayan kalmamış, memleketler batmış gidiyor. Yani şimdi sen bu dönemde eski ağır ağır dersler okut. Yani demiş bu akıl olarak, evladım elektrik çağındayız. Biraz biz de hızlanmamız lazım. E, yani bizim efendi hazretlerimizin usulü, zaten Karadeniz usulü de deriz ona. Bizim okuduğumuz usulü de, tamam bazı kitaplar var. E ben fazla okudum. Ben fazla okudum ama ben vakit zayi dedim. Gece gündüz Resulü Hoca'yı, Gecenin üçüne kadar uyutmazdım. O başka. Ha benim okuyacağımın açılımını yapsan normal derse on sene. Ha biz yirmi ayda Allah razı olsun hocamdan et, uykusunu feda ettin. istirahatını Hakikaten öyle. Yani emek ettiler bana. Emek ettiler çok. Ben de hevesliydim. Ve lakin şimdi çoluk çocuğunuzu okutuyorsunuz, ediyorsunuz. Hafızlık güzel. Ondan, hafızın da yaşı var. Yaşlı zamanda hafızlık çok olmaz. Yirmi, yirmi beş yaşından sonra efendim, suya yazı yazmak gibi kafada kalmaz. Çocuk alır yani onu da buluğa ermeden, ergenlikten önce hafız olsa eee, taşa nakşetmek gibi, o kalır. Mesela bunların yaşını önemseyeceksiniz, uğraşacağı ilmi önemseyeceksiniz, bir de bu Doğu usulünde çok ağır böyle, beş sene, on sene sarf ezberle, nahv ezberle, ezberle, ezberle, yuttu geldi. E tamam ondan sonra bir hadis yok, iki hadis Arapça metin yok. Ya olmadı şimdi, maksada gidilecek diye yolda çok eğlenmekten yani buradan çıktık Ankara'ya gidiyoruz Sapanca'yı çok beğendik kaldık orada Ankara'ya gitmeden dön İstanbul'a Niye çıktık biz yola? Niye çıktık biz yola yani? saf güzel, nahiv güzel, şu güzel bu güzel Arap edebiyatı belagatı fesatı E ne yapayım? Ya ne yapayım yani ben bunu ayet hadise Ulaşamayacağım noktada Bu benim ömrümü geçiriyorsa bu malayağı Niye girer? Bak Zilcelal'in celali hakkı için diyor. Ne yaptın ömrünü zayi etmekten başka. Lüzumsuz ilimlerle uğraşma diyor. Bunları diyor. Halbuki sırf ne nedir Kur'an'ın yoludur. Molla'nın biri talebeliğinde vefat etti. Melekler Münker geldi. Ne ne soruyor melekler? Men rabbuke? Men rabbuke ne demek? Rabbin kim demek? Siz de hemen hemen ezberlediniz. Bu öleceğiniz için hepiniz herhalde bayağı bu soruları hazırladınız. Men Rabbim kimcili? O molla da kendini derste hocanın de zannetmiş. Öldüğünü öldüğünü anlatımı yok. İlim yolunda ölenler şehittir. Meleğ diyor ki, ''Mem Mukaddem haberdir. Rabbuk'e Muakhar müpte diyor. Hocanın sorusuna cevap verir gibi. Yani naif kaydesinden cevap verir. Naifler. E de anlamıyor. Ya, Men Rabbuk'e diyorum sana diyor, biliyor musun? Hani diyorum sana demiyor da ben diyor. Hürşit Efendi gibi yapmayalım şimdi. Bir de deyrum sana derse, meleği de tam laz yaparsın yani. Lan sana deyrum diyor da. Men Rabbüke diyor yani. O da diyor ki, men mukaddem haberdir, Rabbüke muhakkâr mübdedadır diyor. Melek anlamıyor diyor ki, ya Rabbi bir şey söylüyor anlamıyorum. <gülüyor> Mevla buyuruyor ki, o cevabı geçmiştir. Benim kullarım dünyada tefsiri, Kur'an'ımı anlamak için bazı kaideler, ilimler tahsil ettiler. Bu ben naiv ilfindendir. O, amen tübillah gibi kelime şahadet yerine geçer diyor. Çünkü o tabi mana olarak sorduğunu bize Allah diyecek zaten o çok kolay bir soru o daha zor bir soruya cevap veriyor. Yani demek istediği Mevla buyuruyor ki benim dinimi anlamak için alet olarak kullandılar aletler için ne var maksatlar hükmü var. Ama o alet e, vasıta da ne yapmayacak esas e, maksadı da aşmayacak ve geçmeyecek ve örtmeyecek ve kapatmayacak ve geciktirmeyecek. Çünkü ömür kısa. Ama tabi zaten bir merhale var. O merhaleyi okurken de ölürsen de o zaman da Mevla sana tefsirden cevap vermiş. Muamelesi yapacak. E, bu böyle. Bunlar hep faydalı ilimler. Yani Efendimiz kürsüden sorardı. Bu ne kelime derdi? Nasara'ya soru na sana o Göktaşla uğraşır öyle kelimeyi sıgale ettirir, çektirir. Adam arabasına biniyoruz. Adam bizi götürüyor. Şu mandır. Adamla gidene gelene kadar emsileden binadan. Ya diyor sen bize faydan ne oluyor? Benzin parası almak bizi götürüyorsun fazla. Ben de sana bir fayda edeyim. Nasara'ya soru çektir ona mesela. Nasara fiili mazidir diyor. Nasara'ya mastar bile dese çok faydası var. Neden diyor yine bir kitap okumuş. Mastarı biliyor diyor. Mastarı da bilmese hiçbir şey bilmiyor. Yani böyle insanlarla ilgilenirdi. Nicin e, o emsile kale yakulu. Kale dedi. Kale dedi. Eğer Allah Teala hakkında ses kale buyurdu. Kale Firavun'u, Firavun dedi ki, Kasır boylu Kasrın Hoca vardı Allah rahmet etsin. Vefat etti Rize'de. Kur'an'ın müezzini burada müezzini çok hoş adamdı. Kale dedi bu. Kale buyurdu Firavun'u, Firavun demesin mi? Bir manayı şaşırttı. Ondan sonra uuu dedi. Af kurdu, af kurdu dedi. <gülüyor> Toparlamak için dedi. Af kurdu, af kurdu dedi ya. Şaşırttı adam kâle şimdi, her kâle bir olmaz. Kalenin dedisi de var, buyurdusu da var, afkurdusu da var yani kale. Ama bir kaleye yekûlüyü de çekmek lazım yani. Değil mi? E bunlar hoş şeyler. Hele ki çocuklukta doyulmaz şeyler. Doyulmaz şeyler. Sarfnayı, bal gibi şey. Ama zoru da var. İmma Tereyne'nin <gülüyor> gibi bir, bir İmma ne var. İzzide Münerdur, İmma Tereyne'nin hilalı. Bir hoca geldi mi şeye, bütün talebeler şey denemez, bir immatereğinden ilanını yap bakayım derse, o ilan da zor biraz, bütün talebeler kaçar yani, o soru bana sorulmasın diye. Hepsi bir şey bellemiş yani, hafızlar huşşâneb sârûm, sayfasını sorarsa oku bakayım, o ondan korkar. Onun için de sırf onu biliyor bu sefer, o da orayı okuduğu zaman o çok kuvvetli, halbuki bir taraflarını unutmuş olabilir, o klişeleşmiş yani şeyler falan. Böyle mollalar çekinir yani, mükelli felli bir alim geldi, kurşut efendi gibi, hoca zannedilir mesela, tipi öyle gelse mesela. Ama geldi bir tanesi, bunlar da çekiniyorlar, bu ilan ne olacak, zor, şu, bu, geldi. Esselamun Aleyküm dedi, oh dediler talebeler, bir rahat ettiler. Niye? Esselamun Aleyküm, zır cahil inişi. Çünkü elif lam mu, temin dizer, Esselamun olmaz dediler, bu hoca değil, bir şey sormaz. Anladın? Tadı da var, zorluğu da var, güzelliği de var. Biz bunların hepsini yaşadık. Uzun uzun yaşadık. Çocukluğumuz hep bunlarla geçti bu sene. Amma ve lakin maksada geldik. Sadede gelelim derler. Ne demek sadede gelelim? Yani, dolanma etrafta sağda solda. Sadede gel kardeşim. Sadet ne? Bize Allah'tan vahiy geldi. Kur'an geldi bize. Kur'an tefsir, hadis onu izah etmek, fıkıh ondan çıkarılan hükümler, onun için onlardan çıkarılan inanç meseleleri, tasavvuf, onlardan çıkarılan ahlak meseleleri, bunların hepsini biz yapacağız. Okuyacağız, okutacağız, davet edeceğiz, tebrik edeceğiz, bir de yaşayacağız, cık, tatbik edeceğiz, vay bize vay! Yani, biz daha elif bile demedik. Ama bu sohbetlerle bir karma yapıyoruz yani. Hepsinden biraz. Evet. İnni râitü fi İncil İsa aleyhisselâm kal, ben İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde gördüm. İsa Aleyhisselam'ın İncil'ine biz bakabilir miyiz? Bakamayız. Bizde o ilim var mı? Yok. İmam Gazali bakar. Âlûsi bakar. Niye? Allame-i cihan olursan o Mevla'dan gelenle papazın uydurmasını ayıracak ilmin olur. O ihtisasın olur. Ama bizim şu anda bunlara bakmamız mesela şey rivayettir buradan fa'tek idni Enel <Gülüyor> matlubu fatlubni tecidni ve intadlub sivai lem tecidni enel rahmanu fatlubni tecidni Siva'dan kıl firar hakka gidelim cemal-i bale kebale seyredelim. Risale-i Khusiye de naklediyor ama sen Zebur zaten piyasada yok. Ama olsa da biz Zebur'a bakmamız izin var mı? Yok. Ama ulemanın işleri ayrı. Mevla buyuruyor ki min saaten yuza'l meyitü alel cenazeti. Ölü cenaze üzerine yani serir üzerine buradaki cenazeden maksat e, cinaze. Arapçada cinaze diye okunuyor. Alel cinaze diye. Biz hepsine cenaze diyoruz. Ölüye de, şeye de, arabaya da hepsine. Ama Arapçası esas nedir? E, o ölünün taşındığı tabut yani. Cinazenin esas şeyi ölünün içine konduğu taşındığı tabut. Ölü tabutana konduğu andan ila <gülüyor> en ee, ala şefir kabri mezarının ucuna daha içine değil hani bir toprağı hallederken bir kenara koyuyoruz ya önce almak için içinden havadayken almıyoruz mezarın kenarına konana kadar yeselullahu teala bir azameti yüce Allah azametiyle ona yönelir ve sorar minhu ondan erbaine sualen 40 tane soru sorar Biz de bugüne kadar biliyorduk ki mezara girince ile melekler sorguya başlar Şimdi bugün öğreniyoruz ki daha öldüğünden tabuta konduğundan mezarın ucuna getirilene kadar Mevla arada meleksiz 40 tane soru sorar. Hadi bakalım bu gece. Git git çayları. Demle kafayı. yemişleriye yat aşağı. Ne teheccüd ne sabah namazı. Git yat. Hadi yat yat. Bakalım ne olacak. Moralin bozulacak. Keyfin kaçacak. Çare yok. Çare yok kardeşim. Böyle bir rahatlık yok. Hele bırak ki bir de günah işlemeyi. Bırak günah işlemeyi. Mubah işlerde bile insan morali bozulur ya. Kırk sual. Evvelu ilk suali söylüyoruz. Zaten burada öbürlerini de yazmamış. İlk sual zaten bizi bitiriyor. İlk sual bizi bitiriyor. Yakulullahu Teala allah Teala buyuruyor Abdi Ey benim kulum Öldüğümüzü düşün şu anda ölüyüz bize söylüyor. Tahar zaman manzaral halk insanların gördüğü Görüntünü Senin senelerce temiz tuttun. İnsanların gördüğü Kısmını elbisem lekeli olmasın. Ayıp olur. Bak buraya geldik şimdi herkes birbirine Bakın. Ah takkem şöyle olmasın. Şuramda bu olmasın. Hele kadınlar Uuu kırk türlü şey. Boya küpü gibi malzemeler şunlar Bunlar çantada taşıyorlar bu kadar Kaç kiloluk malzemeyi yolda lazım olur en ufak şeyde şuram döküldü buram saçıldı ey kulum insanların gördüğü tarafını senelerce temiz tuttun ve ma taharte manzari saaten ve kulle ye minenzuru fi kalbik ben her gün her saat her an benim tecelli mahallim olan senin kalbine bakıp duruyorum bir kere kalbini temiz bulmak için bakıyorum ama sen bir an bile kalbini sırf bana ayırmadın hep bana ortak ettin Alacak, verecek, sevecek, kızacak Yazık günah Ölüp gideceksin Hepsi boşa gidecek Kızdıkların, sevdiklerin O lüzumsuz yere kin tuttukların Nefret ettiklerin, haset ettiklerin Kıskandıkların, çekemediklerin Boşuna kalbini meşgul ettin ya Çıfıt çarşısına çevirdin Allah'ın evini ya Ha bak ne diyor Şimdi bu nasıl bir soru Bu Rab'bin kim sorusuna benzemiyor ama ondan da beter ediyor yani Beter ediyor Yapılur Allah Teala, Allah Teala buyuracak. İşte kırktan iki tanesini, yine zekattan fazla, kırkta birden fazla, kırkta ikisini söylemiş. Demek öbürlerini başka kitaplarda belki buluruz. Şu ana kadar görmedim. Vardır belki. Maat asla bir gayri, ben de bir gayri. Mevla buyuracak. Ölmüş, ölmüş, mezara gidiyor. Yolda. Taşıyorlar onu. Mevla ona soruyor. Sen benden gayrinden ne bekledin? Sen benden gayrı ile niye ilgilendin? Sen yaptıklarını niye onun bunun için yaptın? Görsün desinler için amel ettin. Sen niye benim için amel etmedin? Sen benim hayırlarımla kuşatılmıştın. Sen için dışın benim nimetlerimle donatılmıştın. Sen sırf bana ait olmalıydın. Sen sırf benim için yapmalıydın. Sen benden gayrından ne bekledin, ne yaptın, ne umdun, ne buldun? Emanet Sen sağır mısın? Duymuyor musun?" Diyor. Halbuki şimdi bile o zamanki kadar duymuyor. Öldükten sonra esas o zaman duyacak. Ennasu yemun bütün insanlar uyuyor, feydamatun tebehu Ne zaman ölürlerse uyanacaklar. Allah'ım benle bihna kablen yun biyen el-maut. İmam Rabbani duası ile bitirelim. Ey Allah'ımız Ölüm bizi uyandırmadan, sen bizi uyandır Allah Bak sen sağır mısın, duymaz mısın Allah'ım duyurt bize ya Rabbi Kalplerimize işlet ya Rabbi Hayırlarını göster bize Nimetlerini tanıt bize Şükrünü ilham et bize Sevdiğin razı olduğun amellere muvaffak eyle bizi Sevmediğin razı olduğun işlerine uzak eyle bizi Ya Rabbi cennetini istiyoruz nasip eyle Azabından sana sığındık emin eyle Allah'ım rızanı istiyoruz helal eyle gazabından muhafaza eyle. Allah'ım cennetin cemalini nasip eyle. Muslatın lalikanları anlam müşerref eyle. Allah'ım ya Rabbim, seni kızdıracak, seni gazablandıracak, seni nefret ettirecek, bizden ikrah ettirecek, inançlardan, amellerden, giyimlerden, kuşamlardan, hallerden, tavurlardan, düşüncelerden, kalplerim kalbimizdeki taallukattan bizi kurtar ya Rabbi. Ay. Bizi sıyır ya Rabbi. Ay. Arındır ya Rabbi. Ay. Tasfiye eyle, tezkiye eyle ya Rabb. Amin Allah'ım amin Mübarek cuma gecesinde toplandık bu kardeşler Kimisi kaç saat evvel geldiler Akşamdan beri gelmiştiler Burada yer tutmak için geldiler Allah'ım burada oturdular dinlediler Allah'ım başka zevklere bu ilmi tercih ettiler Allah'ım saatlerini burada geçirdiler Allah'ım sen fazl-ı Sen de onları diğer kullarına tercih eyle ya Rabbi amin. Onlara özel ilhamlar ver ya Özel takvalar ver ya Allah'ım tam sana dönmek nasip Allah'ım günaha meyil verme bize Ya Rabbel Alemin Allah'ım biz seni seviyoruz ama sevmeyi de beceremiyoruz. Allah'ım senin için bir ibadet yapmaya çalışıyoruz. Onu da beceremiyoruz. Her şeyimiz yarım yamalak. Sen tamam eyle ya Rabbi. Sen telafi eyle ya Rabbi. Sen kırık döküklerimizi cebre eyle ya Rabbi. Allah'ım bu mübarek Cuma gecesi hürmetine, Cuma gecelerini günlerini ihya'ya muvaffak eyle. Allah'ım bize lazım olmayan, dünyamıza, ahiretimize karı faydası olmayan, ilimlerden de muhafaza eyle. ...amellerden de muhafaza ile, hareketlerden de muhafaza ile. ...Allah'ım bundan sonra kalan ömrümüzü... ...Ya Rabbi saniyelerimizi, dakikalarımızı... ...bizi meşgul edenlerden muhafaza ile, ...bizi alıkoyanlardan muhafaza ele... ...Allah'ım sen bizi her saniyemize kadar... ...uykuda ibadet niyetiyle... ...yemek ibadete kuvvet niyetiyle... ...her mubah işimizi, mubah zevkimizi... Yine teşkil için sükûnet, zekînet, yine ibadete kuvvet ve hazırlık niyetiyle, bütün ömrümüzü kalan saniyelerimiz dahil, uykularımız dahil, hepsini yarabbi, alimin uykusu, ibadet, nefesleri, tesbih sırrı namaz eyle. Allah'ım şuurlu eyle, her yaptığımız işte niyetli eyle, salih niyetli eyle, halis niyetli eyle. Allah'ım Celle Celalüke, yarabbel alemin, kurban olurum sana mübarek, şun mübarek gecede yarım. şurada dinleyenler, itikad edenler, hüsnü zan edenler, amin diyenler, kabul umanlar, boş çevirme ya Rabbel Alemin. Evet. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran Fatihin. Ve teala ala seyidina mevlana, Muhammedin ve ala aleyhü sallallahu aleyhi teslimen, kesiren velhamdülillâ rabbil alemin. Şimdi dualar, Allah bu gece bazı dualar yaptırdı bana. Şimdi, ilham bunlar. Kafama göre değil, hazırlıklı bir şey değil ama, vakit ve saniyelere kadar, ömrümüzün önemi hakkında. Bir daha artık, dünyamıza ahiretimize yaramayan hiçbir iş nasibi olmasın amin. amin böyle önemli bir durumdayız çünkü İmam gazali hazretleri yani haramları bırak mekruhları bırak mübah işlerde bile bakın ne kadar ciddi yeminlerle ömrünüzü zayet etmeyin diye bize nasihat ediyor kardeşim artık biz ciddi işlerle uğraşmak zorundayız itikad fıkıh amel-i salih zikir faziletli ameller ahirete tedariklerle gitmek durumundayız çok amel-i salih lazım. Bu dualardan da bu 27 makbul duadan bir dua bakayım dedimse burada birkaç dualar çok var. 5. dua çok acayipme gitti. Hepinize vasiyet gibi bak. Bu çok önemli çünkü siz de kendiniz dua ediyorsunuz. Ben dua etmeyi bilmiyorum, beceremiyorum falan falan. Hadi şeriflerde hepsi Ayşe annemiz diyor ki Ebu Ebubekir radıyallahu an Resulullah'ın yanına girdi. Onunla konuşmak istedi. Ben de namaz kılıyordum. Ben namazı bitirdim. Ebu Bekir Efendimiz babası olduğu için mahremidir, yanına girmiş. Resulullah bana buyurdu ki Bil kevamili Ey Ayşe vakitler dar, ömür kısa o demektir. Şimdi namazı bitirdin, makbul bir dua hakkım var öyle dua yap ki mükemmellerin mükemmeli olsun. Resulullah dedi ki diyor bana namazı bitirince Ey Ayşe lafzı kısa Manası uzun, bütün konuları içine alan en mükemmel dua yap bakalım dedi. Buraya dikkat et şimdi. Namazımı bitirdim dedim ya Resulallah şimdi sen bana bunu buyurdun ama ben bunu bilemem ki. Sen bana bir dua öğret mükemmellerin en mükemmeli olsun. Kısa olup bütün namazlardan sonra okunabilir olsun, bütün mana ve istekler içerisinde olsun. Kevamil o demek kamiller. Buyurdu ki şöyle diyeceksin. ''Allahümen yeselüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi'' ''Me alimtu ve ma alem ve alem ve uldumke minel şerri kullihi Burada dua devam ediyor. Bunun lafzı sayfa 14 bu 27 makbul duada sayfa 14 Allahümme'den başlıyor. Manası ey Allah bak şu kadar manası var Arapça bilmeyen Türkçe 15'te. Bu duayı yaptığın zaman dünya ve ahiret hususunda istemediğin bir hayır kalmaz, sığınmadığın bir bela kalmaz. Mükemmellerin mükemmeli bu duadır dedi. Evet, hadis-i şerifin kaynağı Ahmet İbni Hanbel vaat ediyor. Müsnet'te 13'ündür ki, şimdi bu gecede madem böyle dualar nasip oldu, bundan sonra tabii bizim yazdıklarımızı okuyorsunuz, amel ediyorsunuz, Allah razı olsun ama bu duayı herkes bilmesi lazım. Çünkü bu mükemmellerin mükemmeli. Bunu eşi en sevdiği Habibesine ne dedi? Erkeklerden en çok kimi seversin? E, efendim eşlerinden Ayşe'yi severim dedi. Erkeklerden babasını severim dedi. En sevdiğine neyi öğretmiş? Bunu öğretmiş. O zaman en sevdiklerimizin bunu bilmesi lazım. Siz benim gözümsünüz. En sevdiğim sohbete gelenler. Allah için adım atana. Ben de istiyorum bu duaları belli Arapça bile bilen Arapça kitabı yanında taşırsın, okursun. Sabah akşam kitap evdedir. E, i̇şe götüremezsin, evde açarsın. Bu, sadece bu kitapta var. Bu kaynaklı bu hadis. 14. sayfede, şey okursunuz. Hadis 13'te başlıyor ama Arapça, 5 numarada. E, Duanın Arapçasını okuyabilen okur. Manasını da düşünün. Ama ne mana, ne mana, ne mana. Yani bundan mükemmeli yok. Bütün hayırları, bildiklerimi, bilmediklerimi, yakında olanları, uzakta olanlar, Hepsini istiyorum. Bütün şerlerden. Peşin olanlar, gelecek olanlar. Bildiklerim, bilmediklerim. Hepsinden sana sığınıyorum. Cenneti istiyorum, ona yaklaştıran sözleri ve amelleri istiyorum. Cehennemden sığınıyorum, ona yaklaştıran sözlerden, amellerden sığınıyorum. Kulun Resulü Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, istediği bütün hayırları senden istiyorum. Binlerce, milyonlarca hadis ve duanın hepsi bir anda girdi. Kulunun istediği her şeyi senden istiyorum. Kulunun, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu teala sallallahu aleyhi ve sellem. Senden iste, sığındığı her şerden sana sunuyorum Bir de senden de istiyorum ki hakkımda ne kaza ve kader karar verdiysen sonunu hayırlı yapasın. Allah Allah. aman ya Rabbi dua. Her şeyin sonu bir başı bağlandı. Oğlun, kızın, torunun, şuyun, buyun, ala Neler düşünüyorsun neler? Bu duaya devam et. Ne gelirse gelsin başına bil ki sonu hayırdır. Hadi şeriftir. Sahittir ve amel etmekliktir. İnşallah 14. sayfa 15 bu 27 markul bunda ne iyi şeyler var hiçbir kitapta olmayan ilimler var. Hele bir de bütün Kur'an'daki isimlerden sonra okursan o kaç dikiş birden. Ama en azından o duayla amel edin. Allah Teala hepinizden razı olsun. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi, nebiy. El Habibil Alil Kadri, Al El Azimil Cahii, Al Ve ala Alihi, Al Ve Sahbihi, Amin.